Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Her cumartesi olduğu gibi biz bu cumartesi de soruların peşinde ile karşınızdayız. Ben deniz Yusuf Genç. Çok kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu'yla birlikte. Bugün de yine soruların peşinde sorular bizi nereye götürecek? Çok hesap etmeden ki zaten yetiştiremiyoruz büyük oranda bir yolculuğa çıkacağız. Kanon ve kanonik metin ve metinler etrafında. Bugün tabi Allah nasip ederse büyük oranda şu soruların cevabını verme arzusundayız. Kanon ve bugün ilişkisi, kanonik metinlerin nasıl kanonik oldukları, kanon kabul edildikleri neye kanonik deriz? Bunu netleştirmek ve onun dışında da ortak dil, ortak vicdan ve ortak aklı kuran metinler var mı? Varsa bunlar nasıl üretilir? Geçen haftaki sohbetimizin kalan kısmı bugün belki bağlarız. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Kıymetli Hocam. İyi akşamlar diliyorum. <gülüyor> e, i̇yisiniz. Hocam. Şükür, şükür. Allah'a Allah afiyet versin. Bu hafta buralardaydınız gördüğüm kadarıyla. Evet. evet. Takip etmek zor sizi biraz ama. Estağfurullah. İl dışına çıkmadınız. Zor. Ya da yurt dışına evet. gördüğüm kadarıyla. E, hocam hız girersek e, mesafe alırız. Buyur. Ümidindeyim. Dolayısıyla hemen başlayalım e, isterim. Bu e, geçen hafta konuşamamıştık. Tanpınar'ın Hı hı. çokça son zamanlarda özellikle çokça sık kullanılıyor Türkiye'de ee, Türkiye'de nesillerin üst üste okuduğu 5 kitap var mı hı hı. diye soruyor evet. tampınar e, enteresan bir soru ben bu soruya bir ufak ek yapıp sizin önünüze bırakayım hı hı. Hı hı. Ee, Neden olmalı Olması ne işimize yarayacak Evet Şimdi tabi tampınındanki bir tespit <gülüyor> Ama bu tespitin bir talili yok yani nedenlememiş niye yok? Ona bir cevabı var mı? Hatırlamıyorum doğrusu ha. metni. Yani beş tane üst üste nesiller kitap okumuyor. Ya da nesiller üst üste beş kitabı sürekli okumuyor. Ortak bir beş kitap yok diyor. Yok. Gerçi biraz şey, e, hani tam ve ait olduğu dünyada aslında nesillerin devamlı okuduğu metinler vardı. Şimdi bunu çok yenilememek lazım. Bunun nedenlerini tespit etmek için çağdaş dünyada özellikle... E, 17. Yüzyıldan, 18. yüzyıldan sonra yani aydınlanmadan hemen sonra ortaya çıkan sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bilgiyle insan ilişkisindeki değişimi iyi analiz etmek lazım. Şimdi bunu daha öteye taşıdığımızda, yani modern öncesi döneme taşıdığımızdaki kanonik metinler ya da ortak metinler ile daha sonraki metinleri birbirine almak lazım. Bir kere şunu hemen söyleyeyim baştan. Modern dönemin bilgiyle olan de siyaset bilgiye en koymuştur. Modern öncesi dönemde bilgi siyasetin kontrolünde değil. büyük olarak. Ne demek siyaset bilgiyi el koymuştur? El koymuştur çünkü zorunlu eğitim ortaya çıkmıştır. Bir taraftan şu var ama siz devam edin. Çok özür Bu konu gündeme geldiği zaman sanayi devrimde dediniz diye söylüyorum. Londra'da bu zaman zarfında Shakespeare okutuluyor, okundu diye biliyoruz. Yok, şimdi onları yani zeminini iyi tayin etmek lazım. Onun üzerine konuşalım ama şunu söyleyeyim. Şimdi büyük ölçekte genel ...hatlarıyla, zaman mekandan bağımsız düşündüğün zaman... E, e, ...Tampınar'ın tespiti doğru. Elbette her kültürün... E, ...belirli dönemlerde... ...ortak okuduğu metinler var. Tabi Tampınar bunu nereden hareketle söylüyor... ...ben sana hemen işaret edeyim. 17. yüzyılı referanslanır. Kişisel kanaatim, Tampınar okumalarım bana göstermiştir ki... ...Tampınar'ın zihninde... ...ideal toplum ya da ideal demeyelim o... ...yani Türk toplumunu analiz ederken... Önüne koyduğu zaman dilimi büyük oranda 17. yüzyıldır. Nitekim beş şehirde şöyle bir cümlesi var yanlış hatırlamıyorsam. Bizim milli kimliğimizin istikrarı ve takarur ettiği dönem 17. yüzyıldır. Peki bu nasıl ilişki kurabiliriz? Çünkü tam şeyin 17. yüzyılda Osmanlı entelektüellerinin üzerine durduğu konulardan biri budur. Ortak okunan metinler hangileridir? Hmm. Mesela Atayi'nin... Nevizade Ata'nın bu meşhur Nev'i'nin e, oğlu e, bu soruyu sorar kendine. Şaka'yı tercümesinin e, Knavizade Ali Çelebi'yi, Hasan Çelebi'yi, Teskire Tushyara filan onları incelerken şunu şu soruyu sorar: Osmanlı entelektüellerinin e, okuması gereken kanonic metinler hangileridir? Ve üç tane metin sayar. Ha. Tamam. Şimdi bu burası önemli. Çünkü Tampınar büyük ihtimalle buradan da esinleniyor olabilir. O dönemi Tampınar klasik kültürü çok iyi bilen biri o açıdan. Diyor ki bir tanesi Hümayunname. Bu Ali Çelebi'nin yazdığı 1542'lerde... bir tür Kelle ve Dimle'nin Bursa versiyonu diyebiliriz. Ve orada hem ahlak felsefesi hem siyaset felsefesi... bir tür pratik felsefe, pratik hikmet... E, ameli hikmet dediğimiz zaman İkincisi ise kral ahlak Zaten'in ı alâisi. E, o, o da malum yine ameli hikmetle e, pratik felsefeyle alakalı siyaset, ekonomi ve e, ahlak. Üçüncüsü ise Osmanlı e, estetik zevkinin zirve ifadesi olan şiir Hasan Çelebi'nin Tezkir-i Arası. Bu üç metin e, kanonik metindir mesela. E, Şimdi ne açıdan Türkçe yazılmış olmaları bakımından, tabii yüksek kültürün, yüksek İslam kültürünü temsil eden ulemanın kanun metinlerinden bahsetmiyorum. Onlar çok çeşitli olabilirler. Netice-i kelam e, Tanpınar'ın hem Batı kültürünün olan vukufiyeti hem de klasik Türk kültürünün olan vukufiyetinden hareket ederek, şunu çok iyi tespit ediyor tabii, e, bir milletin organik bütünlüğü... E, Sadece siyasi, ekonomik, askeri yapılar değil. Aynı zamanda anlam dünyası, anlam değer dünyasındaki de e, süreklilikle alakalı. E, ve bunu da büyük oranda metinler taşıyor. Tabi o bir edebiyatçı olduğu için özellikle edebi metinler. Diyelim ki e, Mevlid mesela. Değil mi? Mevlid, e, Türk milletinin e, özellikle belli bir e, seviyede zihinsel bütünlüğünü, e, anlam değer... Dünyasına ilişkin zihinsel bütünlüğünü sürdürüyor. Kastettiği Hı. bu. Şimdi gelelim niye modern dönemde özellikle tabii bizim coğrafyada böyle bir kanonikleşme yok. Bunun bu Yok mu diyorsunuz? Yok hayır. Bir yüzyıl aral aralığınız var mı? Konuştuğumuz yüzyıl. 17-18 yılları mı? Bugünü mü? Yani 1860'lardan itibaren başlayan süreçte ortaya çıkan metin ölçekli kanonik yapılar çok zayıf bizde. O, bunun or, bunun üç, birkaç nedeni var. Tabii. Oraya girmeden Hı. hocam belki şeyin e, altını çizmek lazım. Tamam güzel konuşuyoruz Kanon Hikmet'in. Tanpınar diyor ki üst üste nesillerin okuduğu kitap yok. Yani olmalı vesaire. İşte o Aslında sorduğum da oydu. Ek, ek yaptığım soru size yöneltteyim. Neden olmalı? Şimdi Tanpınar'ın hocası Yahya Kemal'in Viyana'ya nasıl e, gittik sorusuna cevap verirken e, bulgur pilavı yiyerek ve mesnevi okuyarak cevabını bir not olarak, kenara koyarak bunu sorayım. Kanon hikmetin niye önemli? Oraya biraz açmanızı Şimdi isterim. Şöyle Osmanlı toplumu ya da çok sofistike gelişmiş toplumları tek bir metine indirgemek, sati bir hale getirmek doğru değil. Meslevi nerede okunuyor? Kim okuyor? Ne kadar okunuyor? Onun yanında fusus var. Mesela 17. Hmm. yüzyılda, bir de tabii yüzyıldan yüzyıla bunlar değişir. Yani Nevizade 16 1550 yani 16. yüzyılın ikinci yarısı için söyledikleri 18. yüzyıl için geçerli değil. Metinler değişiyor. Mesela 17. yüzyıl Osmanlı toplumunda ne Fusus tek başına anlamlıdır ne de meslevi tek başına anlamlıdır. Bak bu da çok önemli bir nokta. Çünkü 17. yüzyıl Mesnevi ile Fusus'un terkip edildiği bir çağdır bizde. Hmm. Hem şeyin Ankara Vilerin, İsmail Ruslu'yu Ankara Vilerin Ondan sonra daha sonra Burslevilerin ve o dönemdeki Bosnevilerin büyük e, arifler diyelim onlara. E, Mesnevi ile Fusus'u üst bir dilde terkip etmeye çalışıyorlar. Akif e, ölüm döşeğindeyken niye okuyordu biliyor musunuz? Hah, İsmail Rusul Ankaravinin Fusus şehrini okuyordu. Mesnevi şehrini okuyordu. Ama o Mesnevi hiçbir zaman e, 14. yüzyıldaki 15. yüzyıldaki Mesnevi değil. Ya da Fusus e, şerri okunduğu zaman hiçbir zaman 14-15. yüzyıldaki Fusus değil. anlıyor muyum? Yani hmm. Osmanlı'yı bu kadar basitleştirmemek lazım. Ama şöyle anlıyorum ben tabii bir tarafıyla. E, işte Mesnevi ile bir sonraki yüzyıla geliyoruz. Orada Fususla Mesnevi Mesnevi'yi terkip etmeye çalışıyorlar diyorsunuz. E, Edmeye çalışmıyor ediyorlar. Ediyorlar. E, İnceliyor. Üst bir dile çıkıyor. Artık. Tam Pınar'ın söylediği yer aslında. Yani devam eden o kitap e, metinler. Devam ediyor. Nesiller gene okumaya tabii, tabii. kendi çağlarına. Ama o artık mesnevi dediğin de onun gönderimi bildiğimiz mesnevi değil. Fusus dediğin de artık onun gönderimi bildiğimiz fusus değil. Şunu demek istiyorum. 17. yüzyıl gerçekten de Tanpınar'ın yani bir şekilde yakaladığı gibi içinde yaşadığımız şu anda nefes alıp verdiğimiz Türk kimliğinin kurulduğu bir dönemdir. Bak itri bu dönemde. Osmanlı has sanatı, Ebru sanatı, tezhip sanatı yani Türkiye olan. Hmm. Türkiye olan hemen hemen her şey bu dönemde kendimize has kılınmıştır. O dönem ondan önce yok muydu? Vardı ama etki oranı çok yüksekti. Fars etkisi vardı, Arap etkisi vardı tabii. Bunları bugün ayırıyoruz. O dönemde İslam kültüründe, Türklerin e, İslamlaşma süreci içerisinde o kültürleşmenin getirdiği yapılar var. Bizans etkisi vardı, Anadolu kültürlerinin etkisi vardı. Bunları yeni bir bütüne dönüştürmek, bak bu çok önemli bir şey. Yeni Hocam, bir bütüne dönüştürmek... 17. yüzyılın başarısıdır. 17. bizim milletin zannettiği gibi yok. Çöktük, bittik ve hep askeri tarih açısından okuyoruz ki... ...o açıdan da yalnız zaten. Ee, Türk bize ait olanın kurulduğu... ...daha doğrusu şöyle bize ait olanın tam teşekküllü hale geldiği... Hmm. ...istikrara ve bunların dediği gibi Takarur'a kavuştuğu... ...karar kıldığı yani Takarur'u demek... ...karar kıldığı kıvama ulaştığı bir dönemdir. İtre diyorsun ya Katip Çelebi diyorsun. Ondan sonra ne bileyim ben e, yedi kalem hat sanatı diyorsun. E, elbette bunun arka tarafı da var. Yani bu iplikler bir yerlerden geliyor ama orada bir evet. e, takarul kazanıyor. Fakat şöyle oldu hocam şimdi yepyeni bir konu koydunuz masaya şeyi soracağım mecburen. Hem tampınarın şahsında size sorayım. Hı. 17. yüzyılda ne oldu ki e, bu dediğiniz e, takarur etti bu mesele? Şimdi şöyle fetih faaliyetleri bittiği zaman yani dışa yönelik faaliyetleriniz bittiği zaman bunun da kendine göre doğal yapısı var. Yani hmm. atla fetih yapıyorsunuz. En hızlı ulaşım aracınız at. İstanbul'dan çıkıp sınırlara gittiğiniz zaman zaten kış geliyor, kışlıyorsunuz. E, doğal açılımınızı tamamladınız. Her medeniyet bir balona benzer. O balonun şişme sınırı vardır. Tamam. Belli bir yerde... O sınıra ulaşırsınız. Bunun üzerine de bir konuşma yapabiliriz. Yani 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kültürünün, zihniyetinin ulaştığı sınırlar neler mesela. Bunun üzerine konuşabiliriz. Ee, dolayısıyla içe yöneliyorsunuz. 17. yüzyıl tüm dünya ölçeğinde İslamlaşmanın en yoğun olduğu yüzyıldır. Çin, Endonezya, Orta Asya. Mesela diyelim, kazaklar bu dönemde yavaş yavaş Müslümanlaşıyorlar. Anadolu'nun Müslümanlaşması, Balkanların Müslümanlaşması büyük oranda bu dönemde gerçekleşiyor. Bu da doğal bir süreç, onu demek istiyorum. Yani bir burada icbar anlamında değil. Kendi içinize yöneliyorsunuz. Geçen hafta ne dedik? Mesela 17. yüzyılda medrese sayıları artıyor. Okullaşma artıyor, kurumsallar. Sadece Osmanlı'da değil ama. Afrika'da da böyle. Yemen'de de böyle. Hindistan'da da böyle. Çin'de mesela 17. yüzyıldır Han İslam'ın ortaya çıkması... İslam'ın Çince ifade edilmesi. Endonezya'da İslami okullaşmanın, Malay dünyasındaki e, okullaşmanın, kurumsallaşmanın dönemi de budur. Orta Afrika'da sen, e, nedir onun adı? Fude Hareketi bu dönemde başlıyor. Bu açıdan incelediğimizde yani kültürleşmeyi kastediyorum. Hmm. Dolayısıyla bunun Balkanlar'da mesela Türkçenin öne çıkması, mesela Kurt Mehmet Efendi'nin ilk e, tefsiri ve meali Türkçe yazması yine bu yüzyılda. Bunların hepsini tek tek sayabiliriz. Yani neler oluyor o dönemde. Ee, ama en büyük ölçekte olaya baktığımız zaman ee, Anadolu'daki e, o tarihsel sürecin tabii doğal gelişimi bu. Ee, bir mütecanistlik, ee, tecanüs yani e, homojenlik ortaya çıkıyor ee, şeyde. Nedir? E, reflekslerde, alışkanlıklarda ortak. E, o dedi ki ortak, aklın ortak. ortak dilin Gelişmesi bu dönemde tam anlamıyla vuku buluyor. Bunu her türlü yapıp etmemizde görebilirsin. Yani O açıdan tam ifadesi anlam Kendiliğinden kazanıyor. Kendiliğinden değil düşünülmüş bir şey bu bir tarafıyla. Yani şöyle çok... Şartların tabi, getirdiği. Tabii tabii tabi yani şartların getirdiği ama bu şartlara eşlik eden isimler de var. Bir akıl da var. Bunu konuşalım hocam bu, bu bahsi. 16. yüzyıl Osmanlı düşüncesi, Türk düşüncesi 17. ve 17. Evet. yüzyıl evet. o arayı. Tabii tabii zaten. Şeyi ama açalım istiyorum neden olmalı kısmını ha, bir tarafıyla düşünceyi ya da düşünen insanları sınırlar onlara çizgiler çeker dışına taşamayacakları sanal duvarlar örer korkusu niye olmasın evet bu doğru bir tespit şimdi kanun kelimesi kanun kelimesi kanun kelimesine geliyor demiştik hatırlarsanız aslında onun kanun kelimesi Sami dillerinden geliyor Yunanca'ya sonra Latince ama onun tam böyle Yunanca karşılığı nomostur. Nomoi, nomos, yasa. Yani yasalılık veren, bu yasalılık illa e, icbari olması gerekmiyor. Mesela siz bir dil konuşuyorsunuz, bu dilin mi yasalılığı var. Kendi doğasından kaynaklanan nasıl olduğunu, hakikaten dil, dildeki bir sürü dil var, hepsinin bir yasalılığı var değil mi? İşte santaj oynuyoruz ikimiz. E, Santraç'ın bir yasalılığı var, onun kanonik yapısı. Şimdi kanon, model demek, yasa demek. Örnek alınan demek, başvurulan demek, otorite demek ve esas itibariyle dini bir terimdir. Kanon kelimesinin, kanonik kelimesinin daha doğrusu ortaya çıkması dini bir terimdir. İznik konsülünden sonra kanonik incillerin tespit edilmesiyle alakalı. Ee, yani hmm. biz e, Hristiyanlık ile ilgili bir tartışma yaptığımızda nereye başlayacağız? Dört İncil'e başvuracağız çünkü onlar... ...kanonik hale getirildi yasa anlamında, model anlamında. Ee, Böyle bir şey mi peki? Tabi. Hayır, hayır, bunu kökenine işaret etmek için söylüyorum. E biz bugün aslında biz bugün daha kanondan çok daha çok klasik kelimesini evet. kullanıyoruz. Klasik eserler diyoruz hatırlarsan. Yakın zamana kadar öyleydi. Yakın zamanlarda bir son 5 10 yıldır bu o kelime klasik. de Şimdi, sosyal, devreye girdi. Sosyal sosyal medyadan sonra klasik olan ne olmaya ne onu da karıştı ya. Bir de o var. E tabi tabii o tarafı var işin. Şimdi dolayısıyla kanon şu, şu açıdan önemli. Modern klasik diye çok özürüm bir şey çıktı biliyorsun. Öyle mi? Artık. Artık yetişemiyoruz bizim şey ona. Dolayısıyla aslında şeye işaret ediyor. Bizim için kullanışlı bir yer. Mesela bugün bir kanun inşa edilebilir mi? Biz toplanıp kanon deyip ona kanonik bir metindir, Yok. ölçüdür bu Bakın bu, gibi. bu çok yanlış bir şey. Oturup konuşalım, kanonik metin icat edelim. Bu böyle bir şey değil. Adamlar İznik'te yapmışlar bu şey, işte hocam. Ama o daha sonra verilen bir hat. Şimdi şöyle. Yani Rönesans yapalım diyor. Rönesans kimse yapmadı tarihte. Bu çok yanlış bir Türk Renesansı yapalım. Yok öyle bir şey. Hımm. Rönansans 1898'de verilmiş bir ad canım. İtalyan bir yazarın. Türkiye'de çevrildi Milli Milliyetin Bakanlığı'ndan. Zannediyorum şu anda İş Bankası onları. Ee, yani İtalya'da Rönansans yapalım diye insanlar işini yapıyor. Şunu bir türlü anlayamadık biz. İnsanlar çağına, e, çağını muhatap alıyorlar. O çağdaki sorunları çözüyorlar. Bu çözerken o da çok da hesaplı kitaplı işler değil bunlar yani. Belli bir dil ya şey gibi işte. Veriyorum ya bir dil konuşuyorsunuz siz. Gramerin önce koymuyorsunuz. Bir dil konuşuyorsunuz. Daha sonra gramer yazılıyor. Bilim devrimi de öyle. Newton ben bilim devrimi yapacağım diye yola çıkmadı. Bilim devrimi 1937'de verilmiş bir ee, O açıdan... E, Kanonik metin icat edelim. Yaparsınız canım bunu. Çok yapay olur ve sürekli olmaz onlar. Ee, öyle bir şey değil bu. Ee, Kanonik metin, bir milletin gayistik maneviyatının temsil edildiği metinlerdir. Sizin gayistiniz değiştiği zaman... Sizin maneviyatınız değiştiği zaman buradaki maneviyatı dinle özdeşleştirin. Din maneviyatı bir cüzüdür. Mimari de maneviyatınızdır sizin. Toplumsal, moral değerleriniz de sizin maneviyatınızdır. Politik, estetik, neyse tüm anlam-değer dünyanızı kuşatan üst bir kavram olarak maneviyatı kastediyorum. O metinler sizin gaystik, o manevi dünyanızı, uzayınızı temsil eden, belirleyen metinlerdir ve diyalektik bir ilişkidir metinleri belirlediği gibi metinlerde sizi birler. Mevlidi düşünün mesela. Mevlit İslam işte Osmanlı coğrafyasında Balkanlardan Orta Asya'ya kadar büyük bir dünyanın kanonik metni haline geliyor. Halk anlam değer dünyası bakımından. Eee i̇şte, ahlakta bu geçen hafta çok örnek verdik bunlara. Matematik bilimlerde farklı falan falan. ortak bir Duygu durumu, düşünce ve tahayyül atıyorum. Onun, onun ifadesi. Onun ifadesi. Tabii, tabii tabii. Kesinlikle. O millete ait olarak. Organik bir yapı oluşturuyor. O millete ait olarak. Tabii, o millete ait olan bir e, yapı. Bu çok canlı bir yapı yalnız. Mekanik bir yapı değil. E, çok canlı bir yapı. Ve bunlar davranış biçimlerine dönüşüyor, düşünüş biçimlerine dönüşüyor, reflekslere dönüşüyor. Ve çok da böyle... E, kuru matematiksel yapılar değil. Yani derece farkları var. Değilin ki aynı gayistik yapının, manevi yapının Balkanlardaki ifadesiyle Anadolu'daki ya da Orta Asya'daki ifadesi de birebir özdeş değil yani. Farklılıklar var ama ortak bir metafizik çanağı paylaştıkları için müşterekleri de mevcut. Bu anlamda bu olmasa ne olur? Dağılırsınız. Askeri güç, ekonomik güç Hukuk yasa gücü sizi belirli bir yere kadar tutar. Yani yasallık önemli şüphesiz. Ama hatırla daha birkaç önceki konuşmada şöyle bir cümle kullandık. Modern öncesi dönemde iletişimin, ulaşımın, hareketin yavaş olduğu dönemde ulaşım araçlarından dolayı insanları bir arada tutan yasallıktan çok erdemdir. Evet. Davranışa dönüşen efendim, reflekse dönüşen erdemlerdir. Bu erdemler her alana ait olabilir. Ve toplumlar büyük oranda bu erdemlere göre, çünkü bu erdemleri takip etmezseniz mahçubiyet yaşarsınız, utanç duygusuna kapılırsınız, toplumdan dışlanırsınız filan falan. Yasa sadece erdem sisteminin, o gayistik yapının işlemez olduğu zamanda devreye giren bir yapıydı hatırlarsan. Ki buna doğru bir gidişte var aslında belirli ülkelerde. Çünkü aşırı yasalılık, mekaniklik bir süre sonra nasıl diyelim büyük külfet getirir insanlarsın. O yasalılığı insanlarda erdeme dönüştürmeniz lazım. Bu çağın aslında sorunu mu? Bu. Tabii. Bugün dünya artık bütünüyle öyle. Yani çekilen kavramlar işte şeref, haysiyet, namus, onur, run çekilmesi o şeyin... Ama şöyle gücün gücün merkezde olduğu bir dünyada yani gücün hakikati var dedik ya hakikatin gücü değil gücün hakikatiyle o güce göre herkes konuşuyor. Yani bugün öyle şimdi dünyada insan hakları da bu şey her türlü kavram güçlü olan ilişkisine göre dikkate alınıyor. Hmm, güçlü evet. olan ilişkisine göre dikkate alınıyor. O bu açıdan... ortak toplumsal bilgi meselesinde hocam. E, hani Mevlit örneği verdiniz işte Balkanlardan e, şeye kadar bir e, coğrafyada e, ortak bir e, Taahül e, şey, imkanı sunuyor dediniz. Yani bu çok aslında analiz edildiğinde şöyle bir şey ortaya çıkar. Adet ve örf diye bir kavramımız var hatırlarsan. Şimdi adet nedir? Adye udu avde. Geri dönmek demek. Adet geri dönüş. Ne demek? Hiçbir anlamı yok değil mi? Şu herhangi bir olgu olayla karşılaştığında nasıl davranacağımı kendisine geri dönerek belirlediğim hafızaya. Davranış hafızasına adet denir. Bir toplumun davranış hafızası var. Sınıfta nasıl oturulur? Büyükte nasıl konuşulur? küçükle nasıl irtibat kurulur? Şimdi diyoruz ki, efendim hayvanlara nasıl davranacağını bilmiyoruz. Adet kalmadı ki. Niye göre davranacak insanlar? Şimdi adet davranış hafızası demek. Görgü de bununla ilgili. Görgü de bununla alakalı. Örf, bilgi hafızası demek. Bir toplumun asgari bilgisi demek o. Biri davranış, biri bilgi, işte görgü de diyebilirsin. Ee, şimdi bunların ikisi bir arada o bizim... Ee, gaystik yapımızı, manevi yapımızı oluşturuyor. Moral değerlerimizi oradan alıyoruz. Yani bunun farkında değiliz ama şu su nasıl içilirden... ...nasıl lavaboya gidilirden... ...nasıl muhabbet edilirden, nasıl oturul, kalkılır, üç aşağı beş yukarı... ...ortak bir yapı oluşuyor. Dediğim gibi bu ayniyet... ...kesbetmiyor, şüphesiz bölgeden bölgeye efendim değişebilir. Ama ortak bir zemini de şüphesiz bunun var. Buna tabi yeni dünya yeni şeyler de ekliyor. Tabi tabi tabi bu şimdi şöyle bunun aniden değişmesi kopukluklara neden oluyor. Onun gelenekler ve görenekler adetler ve örfler yeniye karşı dikkatlidir. Hı. Bu gayet de doğal bir şeydir. Çünkü toplum tıpkı bir canlı gibi kendi sürekliliğini talep eder. Yani kanınızın hepsinin boşanması nasıl ölümünüze neden olursa adetleriniz, gelenekleriniz birden boşanması da sizin ortadan kalkmanıza neden olur. Değişime karşı değildir aslında hiçbir şey sistem. Sadece o sistemin değişimin hızıyla alakalı bir şey. Hmm. Tabii ki siz yaşamda kalabilmek için dışarıdaki tehlikelerle muhatap olduğunuzda bir devlet olarak, bir kültür olarak yönetici elitleriniz hızlı bir değişiklik yapabilirler. Ona gösterilen tepki biraz da bununla alakalıdır. Niye? Çünkü bu yapı bir kere oluştuğu zaman siz sadece davranışlarınızı, bilginizi değil... Yaşamanızı da bu yapı içerisinde devam ettiriyorsunuz. Bu bir tür sizin ipek böceği misali kendinizi ördüğünüz bir yapı. Yani şimdi bakın bu olmazsa siz bir binayı yuva yapamazsınız. Yani siz şimdi bir apartman dairesi kiraladığın zaman ya da aldığın zaman dört tuvar o değil mi? Onu yuva yapıyorsun. O anlam-değer dünyasını oraya ediyorsun değil mi? Toprağı vatan kılıyorsun. Anlam-değer dünyanı oraya ediyorsun İşte o toprağın altı ölülerin oluyor. Annem baban orada yatıyor. Toprağa bir anlam katıyorsun. Ve onun için savaşıyorsun sonra. Vatan diyorsun bu. Benim yurdum. Benim memleketim. Değil mi? Bu bütün ilişkilerinize yansıyor. Ve siz e, sadece maddi yaşamınız değil, manevi yaşamınızı da o bütün içerisinde, o yapı içerisinde sürdürüyorsunuz. Bunun değişmesi, yani bu şuna benzer. Çatı uçtu kışın. Eksi 25 derece soğuk var. Nasıl üşürsen maneviyat dediğimiz o yapının da, o gayistlik yapının da bir çatı o. ...o çatı uçtuğu zaman üşümeye başlarsın. Biz bunu anlayamıyoruz. Bugün gençlerin şuraya buraya yönelmeleri... ...bunu defaatle söyledik. Gençlerin öteye bir yere yönelmeleri... ...üşümeleriyle alakalı. Zihinleri üşüyor, akılları üşüyor. Metafizik şeyleri var. Titremeleri var. Bu insanlar tıpkı nasıl ki sizin çatınız... uçtuğunda o eksi 25 derecede... ...hayatını sürdürmek için oraya... ...bir çuval bile geçirmeye razı olursunuz. Kim gelirse gelsin buna itiraz etmezsiniz. Aynı şekilde... Gençlerin metafizik ürpertilerini, metafizik soğukluklarını, o üşümelerini gidermek için de onun yerini dolduracak pek çok yapı ortaya çıkar. Bu gayet doğal yani. Onu demek istiyorum. Çünkü en nihayetinde siz nasıl fiziksel olarak varlığınızı idame ettirmek istiyorsanız, maneviyatın da bir varlığı var. O da varlığını idame ettirmek istiyor. O da direniyor. Değerlerimden vazgeçmem diyor. Gruplar oluşuyor. kavgaya tutuşuyor seninle. Değil mi? O da aynı senin bedenini, bedensel... ...varlığını idame ettirmek için nasıl bir pozisyon oluyorsan... ...onu tamamlayan hatta maddeni de belirlemeye başlayan. Çünkü senin anlam değer dünyan maddeni de belirliyor. Çünkü biz tabiatta doyuyoruz ama hayatta yaşıyoruz. Tabiatta yaşamıyoruz. Şu her şey hayat. Hayatta yaşadığımız için o hayatı koruyan tüm gayistik yapıyı da... muhafaza etmek için çabalıyoruz. Kavgamız bununla alakalı. Onun için insanların direnişlerini, itirazlarını... ...samimi bir şekilde dikkat almak lazım. Hiç kimse... Durup dururken itiraz etmiyor yani. Nasıl ki bedenimin varlığının ortadan kalkması bana benim için bir tehlike ise manevi bedenimin manevi yani insan çift paralel iki ontik yapıdan oluşuyor maddi ve manevi. Bu manevi dediğim gibi e, belli bir süre sonra maddemiz de belirliyor. Yani bu neye benzer biliyor musun? Beyninizi Böyle çekip al. Bir yere yapıp çekip aldığında da nasıl acı duyarsanız sizin anlam dünyanızın hakaret uğraması, tahkir edilmesi, tezif edilmesi sizin elinizden alınmasına aynı acıyı verir insana. Çünkü sizin hayatınızı idame ettirmeyi sağlıyor. Bakın yaşamınızı idame ettirmekle hayatınızı idame ettirmek farklıdır. Maaş ve hayat iki ayrı kelimedir klasik Türkçede. Biz bunun ikisine de yaşam deyip geçtik. Bu doğru değil. Yaşam e, biliyorsun ben öyle ucuz, eski kelime yeni kelime ayrım yaparak düşünen biri değilim ama e, maaş başka bir şeydir. Yani yaşama aş, yaşama başka bir şeydir. E, bedenimizle, maddi yapımızla alakalı, hayat ise bizim daha çok manevi, anlam değer dünyamızla alakalıdır. Ve bu ikisi birbirini tamamlar. Elbette biz belli bir yaşam içerisindeyiz, maddi, fiziki ama onunla yetinen varlıklar değiliz. Ev yapıyoruz, ev, bina yapıyoruz, kültür üretiyoruz, medeniyet üretiyoruz, estetik zevk üretiyoruz filan falan. Adamın elinden telefon al, e, bunanıma giriyor ya bu gençler değil mi? Gençler de kalmadı, herkes kullanıyor ya. Eyvallah. Bu, burada bir şey açayım hocam parantez. Ee, o, o ortak toplumsal bilgi demiyorum onu sormaya çalıştım. Ee, ortak toplumsal bilgi. Şimdi dünyanın bugün geldiği yer itibariyle şöyle bir fotoğraf çizebiliriz zannediyorum. Ee, küresel ölçekte bir e, tek bir topluma doğru bir fotoğraf. Dolayısıyla o tek toplumun kendi e, kanonik metinleri ya da kanonları var. Tabii, tabii. Ama şöyle Yusuf Hocam, şimdi bak. E, insanlık tarihin gelişmene baktığın zaman buna zaten gidiyorduk. Yani ilk şehir devletleri kurulmuş. Önce tabii toplayıcı hmm. aldı. Sonra şehir devletleri kuruldu. Akatlar ilk imparatorluğu kurdular. Sonra Asurlar... Hı? Ondan sonra e, nedir Persler, Mısırlılar filan. E, İslam toplu, İslam medeniyeti ortaya çıktığı zaman daha büyük ölçekte. Roma zaten daha önce büyük ölçekte bir yapı kurdu. E, şimdi bu neyle alakalı? Da hatırlarsan hız kavramıyla alakalı. Hareket, ilet, iletişim ve ulaşımın gelişmesiyle üç kişinin hareketine dikkat edeceğiz demiştik, değil mi? İnsanın hareketi, e, malın, emtianın hareketi ve bilgin hareketi. Hı. Şimdi bunları, bunların hızını arttırdık. Buna ilişkin alet edevatlar gelişti. Dolayısıyla mesafeler kısaldı ee, ve e, insanların bildirişmesi, haberleşmesi, bilgin, birbirine bilgi aktarılması değişti. Dolayısıyla o klasik sistem, e, şartları değişti, için değişti zaten. E, şu, o açıdan e, modern dönemde bilginin e, yapısının değişmesi, mesela gazete ve e, derginin ortaya çıkması, daha önce var mı böyle bir şey? Yani kanonik metinleri belirleyen klasik dönemdeki şeyle... Şimdi dergi var, gazete var, hikaye var, roman var. Bir de bilginin devlet siyaset tarafından kontrolü var. Şimdi böyle bir yapıda şart... Yani makine değişti. Siz artık <gülüyor> klasik... Ben köyde görmüştüm rahmetli anneannemin gömlek... Trikomü diyorlar ona örerlerdi Çek şey o. Değil mi? Gömlek değildi böyle ince kazak gibi. Yani bir şey örüyorlardı bu makineleri vardı falan. Her ev kendisi örüyordu değil mi? Şimdi sizin hmm. yani tezgah sahibiydi insanlar. Fabrika kurdunuz tezgahları bir araya getirdiniz. Ortaya yeni bir yapı çıktı. Yani ilişkiler değişince ya bu gayet doğal. Şu bardak olmayınca su içemezsin. Nereye koyacaksın suyu? Ya bir Elinizde hiç bardak yoksa elinle içeceksin suyu ya da... Onu, değil mi? Yani alet edevat elindeki imkanlar değiştikçe ilişkiler de ona göre değişiyor. Hmm. Bunlar tarihsel yapılar. Hmm. Dolayısıyla modern bilginin aldığı şekli dikkate alarak kanonik yapıları konuşmamız gerekiyor artık. Hmm. Ulus devlet kavramının ortaya çıkması dikkate evet. alarak konuşmamız gerekiyor. Ya yani bunları da kutsayarak değil yalnız. Bunlar tarihsel hadiseler. 500'ün sonra yani şunu unutmayalım. Biz biz derken özellikle literatürde Batı orta çağı için ne diyor? Karanlık Çağ diyorlar. Evet. Evet. 500 sonra bizim yaşadığımız çağ için de karanlık Çağ diyebilirler yani. Çok emin olma. Tüm dünya için. Tüm dünya için denebilir. Hmm. Öyle bir e, zihniyette yaşadılar ki bu... Yani e, zaman değiştiğinde, ilişkiler değiştiğinde, bakış değil, bütün değiştiğinde... ...sizin bugün e, parçayı gördüğünüz gibi görmüyor insan. Anlatabiliyor muyum? Yani senin, sizin için diyorum ki bak... işte bir 30 yıl önce başörtüsüne bakış ile... Şimdiki bakış değişiyor. Eee, beş... değişmiyor canım. Yani bu önemli değil şimdi. 500 yıl sonra kimlerin ne olacak? Yani içinde yaşadığınız o gastik yapı, manevi yapı değiştiği zaman, değil mi? Şimdi şöyle düşünün. 500 yıl sonra e, camiye nasıl bakacak insanlar acaba? Ya da kiliseye. Hı? Saltanata nasıl bakılıyordu? 500 yıl sonra cumhuriyete nasıl bakılacak? Rejimler. Bunlar tarihsel hadiseler. Onun için insan içinde yaşadığı noktayı mutlaklaştırıp tarihin geldiği son nokta olarak görüp geçmişi o şekilde yargılamaya çalışıyor. Halbuki yargılama, tekil olayları yargılama içinde yaşadığınız bütünle alakalı. O gayistik yapıyla, o manevi yapıyla alakalı. Ve siz bir bütünden başka bir bütüne birden geçmiyorsunuz. Yavaş yavaş geçiyorsunuz bir kere geçtikten sonra geçmişe baktığınız zaman o bütün içinde yaşamadığınız için parçalar size saçma geliyor. Niye böyle yaptık ki bu insanlar diyorsunuz. Halbuki orada yaşayan insanlar senin gibi bakmıyor. Bunu anlaman lazım. Yani senin bütünün değiştiği için geçmişi yargılayabiliyorsun. Oradaki yanlışları görüyorsun. Aa şu yanlış yaptı diyorsun 16. yaşayan insanlar. Bir de ona sor bakayım. O kendi bütünü içerisinde zaten onu göremezdi. Sen dışarıdan bakma becerisini gösterdiği için bütünün değiştiğinden dolayı. Baştan ileride o değişebilir. Şu anda bizim bütünü oluşturan bütünü oluşturan yapıları yalnız etmeden o kanonik yapılar, ortak metinler Sorusuna cevap vermemiz çok zor. Ya da niye kanonik metnimiz yok bugün, çok zor. Mesela ideolojileri üzerine konuşmamız lazım. Her şeyden önce, daha teorik bir şey söyleyeyim. Anlam nerede? Diyelim ki siz 17, 16. da gittiniz. Kralizade'ye dediniz ki, gel bakayım Kralizade. Sen koca bir ahlak metni yazdın, başka eserleri de var. Büyük bir alim bu. Şu anlamı bana bir anlat dediğinde sana ne anlatacak ya da bugüne geldiğinde sana ne anlatacak he gene sor bakalım değil mi yani e, bu niye önemli çünkü sizin bu anlama verdiğiniz yüklediğiniz yapı metinlerinizle belirleyecek mesela diyelim ki İncil aynı derdem olacak ya da Kur'an-ı Kerim ya da Mevlit ya da Gülşeniraz. Suse bu işlerinin aynı değerde mi olacak? Fusus aynı değeri taşıyacak mı mesela? Reklam dönüşünde konuşuruz Gülşenirazı da. Çok soru sordum değil mi? Ee, soruların peşindeyiz ya hocam zaten. Evet. Ee, için yani bence... Mevlid için söylüyorum. Süleyman Çelebi Mevlidi için hocam. Ee, yazıldığı dönem sonrası e, işte yakın zamana kadar diyeyim. Ama niye yazıldı? Şöyle o, o ayrı bir bahis. Çok önemli o. yaklaşım yaklaşıma dair. Geçen hafta şeyi sormuştum ya size. Ee, bu kanonik bizim metinler. Hmm. Re ülema'nın bakışı nasıldı diye. Siz yerden yere vurdular demiştiniz. Hayır, bak, beni mevlitle ilgili şey değil. Ya şimdi felsefi tutumlar var Yusuf. Bakış açısına göre Bakış değişiyor. Bakış açısına göre değişiyor. Yok, şey söylediğinizi e, örnek olsun diye söylüyorum. Mevlitle ilgili bugünkü tartışma bazı çevrelerde diyelim. Hazreti Peygamber'in şahsında e, işte onu insanüstü konumlandırmaya teşebbüs eden bir metin diye saçma sapan bir eleştiri var. Bugün. Bazı şeybelerde. Çağında var mıydı? Denk geldiniz mi? Şimdi metne bakış açısının değişmesini örnek olarak söyleyebiliriz. Şimdi şöyle. Bu dedim ya, bütün değişmiş. Siz o metnin niye yazıldığını, neyi çözdüğünü, hangi psikolojiyi e, i, psikolojiyi iyileştirdiğini e, hangi Cephi'yi tahkim ettiğini bilmezsen, buradan bakarsan tabii ki bu çıkarımları yapabilirsin çünkü ihtiyacın da kalmadı buna. Yani şöyle, hmm. e, tutup önden doldurmalı tüfeği savunacak halimiz yok canım. Yani o tüfekle bir, bir ordu kurduğunu varsa sen gülersin değil mi? Bugün. E, bugün gülersin tabii ki gelişmiş silah teknolojisinin yanında yani en fazla spor olur işte. Türk okçuluğu diye bir değil mi? Çok güzel spor oldu. Güzel ama onunla ordu kurar mısın? Kurmazsın. Bunun gibi bir şey yani geçmişte üretilmiş, o insanların o andaki ihtiyaçlarını gideren, her türlü ihtiyaç maddi, manevi, gayişlik filan falan ihtiyaçlarını gideren bir metni. bugünde de niye yargılıyorsun? Sen yeni metin üret. Niye üretmiyorsun? Bugünkü sorulara, bugünkü evet. tehlikelere, bugünkü meydan okumalara karşı ne ürettin de zaten dikkat edip yapılan eleştirme var. Evet. Bir şey yapma yok. O dönem için anlamlıydı o. Ben Mevlid'in niye yazıldığını araştırdım. O dönemki psikolojiyi görünce bir sıkıntısı yok. Kaldı ki bunlar kültürdür bir de yani. Fethet devri. Fethet devriden öte sen Hristiyan bir coğrafyada yaşıyorsun. Tanrı olan bir İsa'ya çok beşeri bir Muhammed'in karşı kon vermesi o kültürde mümkün değil. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani Bunun niye yazıldığı, hangi olay üzerine yazıldığı biliniyor hocam tarih kayıtlarda. Yani coğrafyaya dikkat alacaksın, o coğrafyadaki kültürleri dikkat alacaksın. Koca bir Roma kültürüyle Mücadele ediyorsun. Neyin var senin? Yüksek İslam kültürünüz tam gelmemiş. Yıldırım Beyazıt dönemindesin daha. Daha Molla Fenalgi yeni gelmiş yani. Bu şuna benziyor bak. Şimdi Yıldırım Beyazıt Timur'a yenildi. E gayet doğal. E peki Fatih ile karşılasaydı ne olurdu? Ya da Kanuni ile Timur? Herhalde dön dönemezdi geriye. Ya bu bu kadar kavramları böyle bütüncül, holistik düşünmenin bir anlamı yok ki. Gelişiyor, olaylar gelişiyor, değişiyor, başkalaşıyor. Yani Mevlid'in yazıldığı dönemle daha sonraki dönemdeki algılan alımlanışı da aynı değil ki. Bilmiyorum, yani bir metodoloji meselesi var olgu olaylara yaklaşırken kafamızda. Gerçi bastırılmış nefret duyguları da var. İşin içinde geçen hafta konuştuk. Evet. Yargılayıcı, anlayıcı değil de... Yargılayıcı bir tarzda baktığımızdan dolayı... Çünkü şu anda içinde yaşadığımız pozisyonu destekleyecek... Onu güçlendirecek şeyler arıyoruz. Tarihsel geçmişler arıyoruz. Bizi haklı çıkartacak. Bizi haklı çıkartacak. He. Olayı anlamaktan çok dediğim gibi yargılamaya çalışıyoruz. Bir tarafıyla hocam bu metinlerin gene başka bir bağlam. Geçen hafta konuştuğumuz şeydi. Medreselerin sistemli şekilde kurulmasıyla bilginin... Benzer mi? Nasıl ifade etmek lazım? Yani aynı... Ortak bir tarih dağarcığının kurulması. Tabii. Bu metinler, o ortak şeyi resmi olmayan bir şekilde... Halk Sanki, metinleri halk, mi Evet, evet. Halk nezdinde. Süreç içerisinde tabii. Sabahtan akşama değil. Şimdi kültürün birbirini tamamlayıcılığı var. Yani şu, burada yüksek bir İslam kültürü var. Burada da halk kültürü var. Bu ilk kuruluş... Açısından birbirinden farklı olsa bile süreç içerisinde bunlar birbirine yakınlaşıyorlar. Üst kültür, alt kültürü belirli bir şekilde e, nasıl diyelim, dönüştürüyor. Yani piramidiyel düşünelim dedik ya, e, o açıdan o yargılamalar da buna göre yapılıyor. Yani üst kültür, alt kültürü e, denetlemek için, kontrolsüz olursa çok farklı şeylere varabilir diye. O yakınlaşma süreçlerinde sağlanıyor. Yani şöyle, 15. yüzyılla, 16. 17. Yani bizim şu anda tanzimattaki fikriyatımız ile bugünkü fikriyatımız bile birbirine benzemiyor. O kadar çok değişen şey var ki, yani e, modern kurumlara, modern kavramlara bakışımız bile değişti bizim. Yani bugün insan hakları kavramı ne bile bakışımız 100 önceki gibi değil. Bilime bakışımız bile değil. Sadece bizde değil her tarafta değişiyor bunlar. Yani öyle çok statik bir şeyle hele hele çağımızda çok dinamik her şey. Çok çabuk değişiyor. Hızlı değişiyor. Çok <gülüyor> hızlı değişiyor. Ee, hocam vaktimiz bitti. Ee, Hepsi mi bitti? İlk bölümün ha, ilk bölüm. bitti. Ha. Biz giriş Epey ha. yol aldık yalnız ben memnunum öyle şu mi? ana kadar. Ee, reklamdan sonra soruların peşinde burada devam edeceğiz. Efendim yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyor. Kanonik e, metinleri İslam dünyasında bir kanon e, var mı? Kanonik metinler var mı? diye bu bölümde Cevabını e, almayı umduğum sorulardan bir tanesi bu. E, ve bugünkü İslam dünyasında mı? bugün. Ha. Ve kanon ve bugün ilişkisi, yani bugüne dair de bugünün kanonu var mı diye mesela isim de isteyeceğim sizden ilerleyen evet, dakikalarda. Tabii da. tabii, onun üzerine aslında durmamız da gerekiyor. Ama ona girmeden hocam masanızda bir metin var. E, Gülşen'i raz. Evet evet. O nedir mesela kanonik metin örneğidir o? Evet şimdi güzel. E, Geçen hafta, hani bugün tekrar kanun konusu üzerine devam edeceğimizi bildiğim için, e, tekrara düşmemek için, geçen hafta hatırlarsan daha çok felsefe, evet. matematik bilimler hakkında örnekler ya verdik. O alanlardaki... Gittik ya, e, acaba başka kanunik metinlerimiz var mı diye e, düşünürken aklıma geldi Gülşen İraz. Zaten Ketebe'de e, Gülşen razı e, Fatih Elmiş'in, ee, nasıl diyelim şiirsel tercümesi ve evet. manzum tercümesi ve yorumuyla yayınlamıştı. Şimdi bir baktım mesela ben Az benim ilgi alanıma giren bir metin. Ee, 1340'ta ölüyor biliyorsun şey. Tebriz. Civan Davud'ul Kayseri orada. Ee, Kaşani orada. Ee, İrfan geleneğinin önemli isimleri orada. Orada telif edilmiş bir metin. Tebriz Matematik Astronomi Okulu, Rebi Reşidi gibi büyük okulların olduğu kültürün olduğu bir yer ve 17. yüzyılda e, iki seyf, Avrupalı seyahin Summatologia diye adlandırdıkları bestaya, yani e, ilfani teorisinin özeti gibi. Ta tamam, 17. yüzyılın hemen e, ortalarında zaten Almanca'yı 1830'larda çeviriliyor. Daha sonra Hammer tekrar tercüme ediyor. <gülüyor> Çok önemli bir metin. 30'a yakın şehri var. 30'a yakın şehri var. Farsça, Farsça telif ediliyor zaten. Arapça tercümeleri, Türkçe tercümeleri, Urduca tercümeleri. Tabi İngilizce sonra falan. Dolayısıyla bir kanonik metine dönüşüyor. O açıdan dikkatimi çekmişti. <gülüyor> ee, Onu kanon yapan ne peki hocam? Kanon yapan belirli bir perspektifi irfan perspektifini soruya dönüştürmesi. Ee, mesela bak o kadar güzel sorular var ki bunları bir e, emir ama tasavvufla uğraşan bir emir soyuyor. Kimim ben? Bana benden haber ver. Ne demek bu? Kendi içine kıl sefer. Yani kendi içinde sefer yap. Bunlar ne demek ya? Ben kendi Kendim hakkında nasıl konuşuyorum? Değil mi? Yolcu nasıl biridir? Kimdir yola çıkan? Bu yol fikri mesela. Hamber'in Almanca tercümesini okumak lazım. Ya da 1835'te tabi yol kavramı Alman felsefesinde çok önemlidir Hege, Heidegger'de filan değil mi? Hmm. Yolcu nasıl biridir? Kimdir yola çıkan? Kime diyeyim? işte kamil insan. Kamil insan bunu, bunu çok mistik düşünme Yani kendini gerçekleştiren tam tahakkuk ettiren örnek alınacak insan kim? Üst insan yani. Nietzsche değil mi? Senin, hocam çok özür devam etmeden sorulara. Ee, Horosanlı bir e, alim Şebüsteri'ye mektupla soru alim, soruyor. Da, yani, e, emir bu. Gur, gur emiri. Ama sufi, mesrep e, bir emir. Soru soruyor. Nazım şiirle soru soruyor. O da şiirle cevap veriyor. Bu kitap o verilmiş evet. cevaplar. Verilmiş cevaplar ve daha sonra buna 30'a yakın şerhi, haşi yazılıyor. Çeşitli dillere tercüme ediliyor ve irfan geleneğinin bir kanonik metni haline dönüşüyor. Hmm. E, yani tıpkı işte geçen hafta ver işaret gibi, fusus gibi, mesnevi gibi değil mi? Çeşitli bilimlerde, ahlakta, her bilimde bunun örneklerini vermek mümkün. E, geçen hafta onları zikrettiğimiz için e, tekrar onlara dönmeyelim. Yani e, belli bir dönemde bir felsefi tutumun, bir düşünce tutumunun e, ürettiği büyük ölçekli bilgiyi böyle zipli dosya gibi e, yazmak ve onu şiire dökmek. Çünkü şiir ezbere çok müsait olduğu için çok ezberleniyor mesela bu şey Gülşenir Ağzı. Ve büyük o çizgideki olan insanların perspektiflerini belirliyor ve sürekli üretiliyor şer. Bir metnin aslında sürekli üretilmesi demektir. Sürekli canlı tutulması demektir. Hı. Sürekli güncellenmesi demektir. Ve bu Orta Asya'dan ta Balkanlara kadar Kırım coğrafyasından efendim ee, nedir? Mısır'a kadar büyük bir bölgede e, okunuyor. O anlamda e, örnek olarak... Doğru anlıyorsam hocam şey, tür bazında da değişikliğe uğrayarak... Şimdi soruları siz okudunuz. Aklıma ilk gelen şey neydi? E, bu bizim aşık geleneğinde Aşık Çenlik'in o atışmalarda bu sorular soruyor. Tabi tabi Kazancı Bediğin e, şeylerini oku gazellerini dinle. benli alakalı evet. Yunus Fuzuli'nin şiirleri, Ahmet Yesevi, Yunus Emre. Mesela benim kişisel kanaatim bu tabi. Aşık Paşa'nın en önemli tarafı kendilik felsefesidir. İnanılmaz bölümler var kendilik, kendi nedir, kendöz işte Yunus Emre. Tabi yani bu aşağı doğru süzülüyor. Şimdi şöyle sorular üç aşağı beş yukarı aynı. Cevaplar da üç aşağı beş yukarı aynı. İfadelendirme tarzları, örneklemeleri herkesin anlayacağı seviyede o katmanlı bir şekilde, tabakalı bir şekilde dile getiriliyor. Bu işte o kültüre holistik karakterini veriyor. Kıraathanede de aynı şey konuşuluyor. Şimdi geçen bak bir cebir kitabı yayını hazırladı bizim genç arkadaşlarımızdan Elif Hanım. Onun okumasını yaparken yazar akşam meclislerinde hangi cebir problemlerini tartıştıklarını anlatıyor bize? İlmi meclisler mi? Tabii tabii tabii. Bu zaten büyük bir alim İbnül i Haim. Diyor ki bir araya geldik işte Endülüs'ten falanca matematikçi vardı şuradan falan şu cebir problemini sordu o cevap veremedi. İşte araştırdık bulamadık sonra ben hocama gittim Cilavi'ye sordum bu nasıl çözülüyor? O bana şöyle dedi. Onun çözümü de bir şey yaptı. ben sonra Mekke'ye gittiğimde zihnimdeydi tavaf ederek aklıma geldi. Adam bunu anlatıyor bize. Yani kültürün çeşitli konumlarında portmanlarında, çeşitli bölümlerinde insanlar kendi seviyelerine göre sorunlarla uğraşıyorlar. Bu tasavvufu bir sorun olabilir, ifhane bir sorun olabilir, matematiksel bir sorun olabilir, ne bileyim ben, felsefi bir sorun olabilir. Bunların hepsinin kayıtları var zaten. Ya. Hmm. Neler tartışılıyor, nasıl tartışılıyor, bunların yöntemlerine ait. E, Tüm bunları incelediğin zaman, bunları incelemek lazım yalnız. Böyle dışarıdan değil de bu metinlerin içine girerek, hatta dedik ya yazmalara bakarak, o kayıtlara bakarak, kültür nasıl ...işlevsellik kazanıyor, nasıl dolaşıma giriyor... ...ya yani bilginin dolaşımı meselesi... ...bu bilgiyi katmanlı düşün. Yani bu teknik bilgi de olabilir... ...felsefi bilgi de olabilir, dini bilgi fark etmez... ...estetik bilgi de olabilir. Bunun dolaşımına ilişkin... ...kültür havzalarında... ...ki bir, dolaşımına ilişkin bir... ...resmin yoksa kafanda... ...meseleyi anlamlandırmakta... E, ...içinde yaşadığın çağın... ...dilini kullanırsın, çarpıtırsın meseleyi. Hissedemezsin yani. Onun için... ...oraya girmek lazım. Orada bir dolaşmak lazım. Nasıl not alıyorlar? Nasıl ders yapıyorlar? Bunları hem anlatılardan hem de bizzat o eserlerle hal olarak çözebilirsin. Hemhal olmadan bilginin organik karakteri yakalanmaz. Bu fizik için bile geçerli bak. Matematik için mekanik kalıyor. Ve o mekanik kalan bilgi de üretim yapamıyorsun. Yaratıcı bir hale gelemiyorsun. Bilgiyi... Ee, organik hale getirmek lazım. canlı hale getirmek hem hal olmaktır o işte. Onunla hallenmek, onunla demlenmek. anlıyor mı? Bu önemli. Dostluk bile böyledir ya. Şimdi ilişki ile dostluk aynı şey midir? İş yerinde ilişkiniz olabilir, dışarıda ilişkiniz olabilir. Belirli bir dili vardır onun, belirli bir hukuku vardır. Ama hemhal olmak çok farklı bir şeydir. Hem hal olmak, hem dem olmak. Hem dem. Onun da üstü de hemdem olmaktır ki o zaten belli bir süreden sonra konuşmaya bile ihtiyaç duymadan anlaşmayı sağlayan bir seviyedir değil mi? Şimdi bu kültürün organik karakteri bunu sağlıyor işte. O da bu metinlerle oluyor. Bu Geri gelmişken şunu söyleyeyim. Kültürdeki organikliği, e, homojenliği, o sürekli e, üst seviyeli büyük metinler sağlamaz. Edebi metinler sağlar. Hmm. Şiir sağlar. Efendim e, hikayeler sağlar. İşte bugün günümüzde diyelim ki roman sağlar. Tabi sosyal medya bunu çok daha farklı bir yere taşıdı. Henüz daha ne sağlar? Ona bakacağız. Yani aforizmalar mı sağlar? Rözceler mi sağlar? Göreceğiz. Onun için e, şunu unutmamak gerekiyor: Bir kültür yüksek seviyede ürettiği o gaystik yapıyı aşağıya doğru süzmek istiyorsa edebi eser üretmesi lazım. Hani modern e, dönemin e, ...bilgilenme aracı büyük oranda roman olmuş. Değil mi? Yani dikkat et 18. yüzyıl, 19. yüzyıl hep roman çağı gibi diyebiliriz evet. işte. Fransız romanı değil mi? Bazıaktan başlıyorsun, sayıyorsun. Efendim, Rus romanı diyorsun. işte filan falan, falan. E, Bu ya da daha sonra bu üst kültürde e, nedir onun adı? Operalara, şiir yapılarına dönüşmüş. E, onlar boşuna üretilmiyor. Unutmayalım i̇bn Haldun Mukandim'e de bunu söylüyor. Medeniyetin ürettiği değerlerin e, toplumsallaşmasını sanatlar sağlar. Her türlü sanat. Neyse onlar. Ve onlar bir görsellik de oluşturduğu için, belli bir işisellik ortaya çıkarttığı için, evet. e, o değerlere dönüşmesi, o kültürün ürettiği yapılanın değerlere dönüşmesini oluşturur. Hatta hatta... E, Yozlaşmayı örtmek için, o çürümeyi örtmek için de sanatlar belli bir aşamadan sonra yine kullanılır. İbn-i dahi yani yakalamalarından. Bugün modern değerlerin e, dünya ölçüyle globalleşmesi, dikkat et sanatlarla yürütülüyor. Şarkı, türkü, e, onlar boşuna yatırım yapıp sporlarla hatta belli bir açıdan sonra. Evet. Değil mi? Yani olimpiyatların oynanması... Sadece bu zaten tabii işin içerisinde bir de kapitalist ekonomi ekonomikince bunların hepsi şeye de dönüştü. Ticari kazanca da dönüşüyor. Tabii destekleniyor yani hiçbiri şey zevk için yapılmıyor artık. Yani bunun bir nasıl diyelim piyasası ortaya çıkıyor. Sektör haline dönüşüyor Endüstriye bunlar. Dönüşüyor. Tabii tabii kitap da böyle. Şimdi aslında onun üzerine de durmak lazım. Çağımızda kanonik metinler uyarılmış kanonik metinler midir? Yoksa toplumun o kültürel sürekliliğinin sonucunda elde edilmiş kanonik metinler midir? Bana Kişisel kanaatin büyük oranda uyarılmış. Bu uyarılma kelimesini çok ciddi almamız lazım. Manipüle edilen anlamında. Yani sizin okuyacağınız bir metin, Türkiye'de bir hafta, iki hafta içerisinde insanların büyük çoğunun okuyacağı, düşüneceği metinler, kavramlar belirlenebilir. Özellikle şu andaki sosyal iletişim ağları sayesinde. Değil mi? Peki nasıl onu okuyacağız hocam? Yani şöyle, şimdi Türkiye'de kitap okuma oranları çok iyi. Endüstrinin kendisi de çok iyi, makul olarak söylüyorum bunu. İyi kitaplar bazında da. Fakat mesela yine çok satanlara ve çok okunanlara bakıyoruz mesela. Şimdi ve o toplum fotoğrafın evet. onu verecek. Yani okumak gerçekten okumak mı? Yani okumak kelimesindeki ok imak mı bu? Hmm. Şimdi hani şeyin nedir onunla da Eliyet'in Drak şiirinde bir şey var ya. Hayatı kaybettik, yaşama kaldık, değil mi? Ee, hikmeti kaybettik, bilgiye kaldık, bilgiyi kaybettik, malumata kaldık, işte ana ben de şey eklemiştim, malumata kaybettik, dataya veriye kaldık. Şimdi biraz o anlam kaymalarına dikkat etmek lazım. Yani şimdi Hoca ile e, Hatip tartışıyorlar e, şeyde e, il, ilim meclisinde e, bir kavram kullanıyor Hatip diyor ki bak bunun işte anlamış diyor ki orada Hoca çok. Mefhumla mistakı birbirine karıştırma. Bak bu çok önemli bir uyarıdır. Şimdi bir kelimenin benzer olması mistakının... Yani onun gönderimin aynı olmasına gerek Okumak. Ne demek okumak? Yani şimdi Süleymani'yi okumak. Toplumu okumak. Mefhumla mistakta neyi kastediyorsunuz? Yani bardak canım? deyince bardak mefhumdur. Bunun mistakı da budur işte. Şimdi senin okumak dediğinde... Hmm. E, alıp bir şeyi, hızlı okuma kursları, mesela okumak mıdır? Yani kapitalist e, sektörün e, işçisi olma durumu da olabilir bu okuma kitap işlerinde. O kadar çok kitap basılıyor ki, bir kere akademide, ben 40 yıldır akademide biliyorsun, yurt dışına görev yaptığımda, publish or perish diye bir ilke var Amerika'da biliyorsun. Ya kitap bas ya da yok olursun. Evet. Akademide tutulman için basman lazım. Ve acayip acayip kitaplar basılıyorlar. Şimdi bu bilgi midir? Ma mesela şimdi klasik geleneğimizde malumat ayrı bir şey, marifet ayrı bir şey, ilim ayrı bir şey, irfan ayrı bir şey. Bu nereye giriyor mesela? Ya bunlar çok iç içe girmiş şeyler. Benim kişisel kanaatim bugün çok kitap okunuyor mu acaba? Satılıyor da okunuyor mu? Ya bizim temelin fıkrasına benzemesin. Neydi hocam temelin fıkrası? Yani bence okunuyor da bu arada bu iyi bir şey tabii ki okunuyor okunsun da yani bu ama bu okumak ne? Şimdi okumanın... Yersiz kabul ettiklerimi. mi hani isim vermeyim de kitap ya da yazar isme ee, hani şimdi okunmaması Türkiye'de, lazım Türkiye'de, diyeceğimiz Türkiye'de iyi kitap basıldığını ben kendi tecrübemden biliyorum canım benim dönemimde Türkiye'de üç tane felsefe tarihi vardı hmm. Türkçe ben onları okuduğum için biliyorum yani milattan önce tabi e şimdi çok güzel de tercümeler yapılıyor çok güzel yayın evleri var. Çevirmenler, mütercimler çok kaliteli. Şimdi kitaplı. Tabii Olmaz. yani inanılmaz eserler üretiliyor. Hem e, Avrupa kültürü, Rus kültürü... ...İslam kültürü yani inanılmaz orta e, Arap dünyası... ...müthiş tercümeler var. E, yetişmiyor, yetişemiyor. Zaten internet ortamında pdf'lerini... ...yani bilgi ulaşmamak diye bir şey yok yani. Değil mi? İstediğimiz kitabın pdf'sini bulabiliyoruz bir şekilde... ...makaleleri falan. E, ama burada ne çıkıyor? Yani şuna düşmemek lazım. Bazı kavramları kutsayarak, taktis ederek kapitalist, neoliberalist pazarın bir dişlisi olmak, bir kölesi olmak da mümkün. Okumak için okumak olmaz. Bunu söyleyen biri var. Yani nasıl okuduğunu ve nasıl kütüphanem olduğunu biliyorsun. Okumak için okumak. Dursun Çiçek, değerli dostum Dursun Çiçek, bununla alakalı çok güzel bir şey var. Nedir onun adı? Konferansı var. Bilmiyorum internet ortamında var mı ama. Yani biz e, hayatı okuruz. Efendim bir mimari eseri okuruz. Değil mi? Birbirimizi okuruz. Buradaki okumakla, mefhum olarak okumak aynı olabilir ama onun mistakı, referansı, gönderimi çok değişmiş. Burada baya bu kapitalist sistem çok tehlikeli bir sistem. İyiyle kötüyü, güzelle çirkini, doğruyla yanlış aynı anda masada tuttuğu için ee, çok ayık ve uyanık olmak lazım. Her an. Tabii de savaşarak kapitalist sistemin e, destekçisi olabilir. Tabii yani çok zeki bir sistem. Hı hı. E, o açıdan e, bu okuma meselesini de bu kadar ta takdir etmemek gerekiyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Ben tabii tersinden biraz şey yaptım hocam. E, kastım e, tırnak içerisinde söylüyorum yine yersiz bir yazar ve eser ve çok okunuyor. Dolayısıyla bir toplumsal şey oluşturuyor. Tabii bu ortak bunu, bunu oluştururlar. Ee, e, kanonik aslında bir tarafıyla. Ee, ya da modern klasik. Şimdi bu işte yönlendirmenin şey. tabii özellikle... Ya e, da satın, satın alan da öyledir hocam. Yani bir yönlendirmeye ihtiyaç duymaksızın. Kötü olandan e, haz alan bir insan e, da var. Tabii şimdi ama kapitalist sistemde kötü destekli de bir değerdir. Çirkin de estetik bir değerdir. Evet. Şimdi Onu söylemiştik daha önce klasik gelenekler hepsi ama günahı kötüyü, çirkini, yanlışı minimalize etmeye çalışan kültürlerdir o Taoist gelenek de böyledir Konfüçyanist gelenek de, Budist gelenek de, ne bileyim ben Zerdüş gelenek İslam'da, İslam'dar Yunan hepsi böyledir minimalize ederler insandaki iyi taraf insandaki doğru taraf efendim güzel taraf Platon, Areşit, Delisi hangisini alırsan ha al, böyledir ama modern dediğimiz yapı, e, devütüm insanı hırslarıyla, tamahlarıyla e, insan olarak tanımlıyor. Yani kadim dönemde kötü denilen şeyler tanımın içine dahil edilmiyor Çünkü tanım biliyorsun özsel terimlerle yapılır, össel yapılarla yapılır, logos da yapılır. E, kötü olan arizidir, insanın özüne dahil değildir klasik geleneklerde. Modern dönemde kötü olan, çirkin olan bu özselliğin özselli yok ama yani becazen kullanıyorum, bir parçası haline getirildiği için insan şeytani tarafıyla, çamur tarafıyla da insandır. Orayı minimalize etmek, orayı terbiye etmek, gönlendirmek değil, orayı değerlendirmek lazım. Oradan iyi para kazanılıyor. Yani iyi iyi kar var orada. Yani karın artması esas eğer, tamam mı? Bu kapitalist neoliberalist sistemi iyi analiz etmek lazım. Hepimize hitap ediyor. Yani insanı sadece bel üstü kabul etmiyor yani. Model, klasik kadim gelenekten insanın burasına hitap ediyorlar. Büyük oranda. Buralar geçici. Buraya e, ihmal edilmiyor. Çünkü burayın misafiri buranın çalışması için gerektiği kadar. Ama modern dediğimiz bu kapitalist, ne öyle bir sistem. E, buraya da hitap ediyor. Yani burayı ihmal ettiğinde ihmal etmiyor ama... ...insanı bir bütün olarak parçalamadan... İyisiyle kötüsüyle, Ademi tarafı, şeytani tarafı, melekî tarafı hepsini değerlendiriyor. Çünkü her birinden yapacağı kara bakıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. kar artsın, dünya batsın. İlke budur. Eyvallah hocam. Burası tabi... E, Karanonik da... sistemler de buna göre oluşturulur işte. Karı. Kar üretecek, kar verecek. Yani satan kitaplara bak. Ha, şey, dinlenen müziklere bak. Ile. E tabi evet. canım. Tamam. Yani. Yok, sorun yok hocam. Ama biz asıl... E, Yetiştirebilelim endişesiyle diyorum. Hmm. Asıl yerimize geri dönsek. Tamam dönelim. Ee, yeniden. Ee, buradan önceki bölümde size anlatırken aklımda beliren soru şuydu. Onu sorayım. <gülüyor> bir kültüre bir e, topluluğa bir millete ait olmak için bunu mesela bizim e, Türk kültürüne <gülüyor> ait olmak için şu metinlerle asgari temas kurmuş olmak gerekir. Diye bir cümle. O şunun içine bir şey ne konulabilirse konulur ayrı bahis. Ee, kurulabilir mi? Kurulmak zorunda mıdır böyle bir cümle? Yani bu olmaksızın bir mensubiyet, aidiyet, e, kanonik metnin işlevine ilişkin. Şimdi bak, e, yani eğer minnet kelimesini ciddi alacaksak, ve o minnet kelimesinin mistakını gönderimini de e, önemseyeceksek, elbette. O ortak akıllı, ortak dili, ortak vicdanı oluşturacak yapıların olması lazım. Bu yapı illa kitapla olur, şunda olur. İşte törenler yapıyorsun bak. Milli törenlerin var. Dini törenlerin var. Törenler değer üretmek için olması gereken yapılardır. Fikirlerin, değerlerin toplumsallaşması için özellikle ilkokul, ortaokul, lisede ki... O seviyedeki insanların e, belirli bir alışkanlık kazanması bakımından önemlidir değil mi? Törenler. Şimdi, törenleri kaldır mesela. Dini bayramlar yok, milli bayramlar yok, hiçbir şeyin yok. Hı? E, belli bir şey gider. O açıdan bu senin millet olmaya yüklediğin anlamla alakalı. E, her klasik dönemde bizi bir arada tutan değerler farklı olabilir yani. Dediğim gibi bunlar tarihsel yapılar. Bugün ulus devlet diye bir yapı varsa, millet dediğim bir yapı varsa ve bu belirli bir şartlarda ortaya çıkmışsa sen o bütünlüğü muhafaza etmek için belirli e, yapıları dikkate alman lazım. İşte törenler olabilir, bu kitaplar olabilir, e, eğitim olabilir. Niçin e, zorunlu eğitim var? Millet olmanın gereği bu. İmparatorluklar niye zorunlu eğitim kursunlar ki? Onların zaten e, ha, ...yönetim elitleri kendi okullarını kurmuşlar. Ne, ne bileyim nedir? E, Osmanlı'da enderun var. E, devlete mensup olan bürokratlar orada yetiştiriliyor. Değil mi? Belirli bir dini ahlaki değer sistemi var. E, medreseler onu üretiyor. Tekkeler onu üretiyor. Dergahlar onu üretiyor. Eserler var. Yani belli bir yapıyı kuruyorsun ve oradan gidiyorsun. Ama ulus devlet olduğun zaman... O ulusun içerisinde olan herkesi, o ulusa dahil edecek organik yapıyı kurman için zorunlu eğitim geliştirmişsin. Başka nedenleri de var zorunlu eğitimin ama ilkokuldan başlıyorsun, şimdi anaokula indi. Ta üniversiteye kadar belirli bir dil üzerinden eğitim yapıyorsun, belirli kitapları okutuyorsun. Yani düşün Hakkari'de okunan kitapla Edirne'deki, Trabzon'daki ile Artvin'deki ile Muğla'daki, Samsun'daki ile Adama'daki aynı. Ee, sen bunun farkında ol ya da olma ortak bir yapı kuruyorsun. Yoksa dağılır gidersin tabii. Bu, bunun içeriğini eleştirmekle, bunun varlığını eleştirmek başka bir şey. Bunu da birbirine karıştırıyoruz. Bir şeyin varlığını eleştirmek başka bir şeydir. İçeriğini eleştirmek başka bir şeydir. Ya yani sen Türkiye'deki diyelim siyasi uygulamaları, iktidar uygulamaları eleştirmek başka bir şeydir. Türk devletinin varlığını eleştirmek başka bir şeydir. Bu ayrım yapmak zorundasın. Yani hangi zihniyet, ideolojik yapıları da o açısından dikkat almak lazım. İdeolojik tutun, iktidara gelirse gelsin, devletin, milletin kaderini eline alırsa olsun, belirli bir değer manzumesine göre nesilleri yetiştirecek. Bırak sen onu büyük ölçekte, anne baba bile kendi değerlerini çocuklarına aktarmak istemiyor mu? İstiyor. Ve bundan da hoşlanıyor. Yani kendisi gibi düşünmesini, kendisi gibi davranmasını, en azından ilkeler bazında aynı değerlere mensubiyet duymasını istiyor. Ve o da o sürekliliği sağlamak için. Bir... Bu, bu hocam yani şey mümkün mü bilmiyorum. Onun için bilmiyorum. metinler lazım yani. Hele Yok. ders kitapları. Mümkün müdür bilmiyorum. şey bir, bir, bir, kimliğinizi parantezi alarak buna cevap verebilir misiniz? Ee, Türkiye'de hani gene zaman zaman gündeme gelen çekilen bir tartışma din dersi meselesi okullarda. Ee, tam bu bakış açısıyla bir risi kendisini Müslüman olarak tanımlamasa bile Türkiye'de okullarda din e kültürü, din dersinin olmasını savunmak zorunda. Tabii kü kültür olarak. Yani inanç olarak, mensubiyet duyarsınızı da duymasın, kültür olarak, İslam kültürünün, bin yıllık bir kültürün, e, Selçuklu'suyla, Osmanlı'suyla, Anadolu'suyla, Balkanıyla, Cumhuriyetiyle, o tecrübelerin hepsini birden düşüneceksin. O kültüre mensupsun tabii. E, i̇ster istemez o olacak. Hmm. Oluyor zaten. Yani. Buna... E, Zaten bir aile bir grup karar veremez, devlet onu. Yani unutmayalım yani din ve dinin e, ürettiği değerler e, çok masrafsız değerlerdir. Toplumu bir arada tutmak hmm. için gereklidirler yani. dedi ki ya, en masrafsız terbiye sistemidir. Din. Hiç bakın din e, şu ya da bu din değil din yapısı sen şu dini kabul edersin bir din vardır. Din ne demek? Esas tibariyle tabii onu da iyi tanımlamamız lazım. Bir insanın ölümünden, işte doğumundan ölümüne kadarki kadar ki anlam der dünyasının bütünüdür din bizim inancımıza göre. Yani dinsiz bir insan yok, sadece başka bir din inanıyordur. İlla bu çok yanlış bir tanım. Hristiyanlık, Yahudilik, vahiy dinleri, vahiy olum, öyle bir şey yok. Bu çok bizim bizimle alakalı bir şey tanım değil mi? Din bir insanın e, doğumu ile ölümü arasında takip ettiği güzergahın adıdır. Yol demek zaten e, ideolojilerdir din. işte o, onun dini de odur yani. Dinsiz olur mu canım? Yani anlam değersiz yaşıyorum ben demektir o. İşte, işte bunu çözmemiz lazım. Klasik gelenekte anlamı veren dindi. Ya da kutsal metinlerdi. Modelleşmede e, kutsal metinler paranteze alındı. Batı için konuşulmuş. Batı Avrupa'daki gelişmeyi düşün. Bizde de benzer bir şey oluyor. E, Anlama nasıl vereceksin? Öte dünyada yok. Yani bu şemaları çıkartmadan e, herkes dedik ya sahne, şeyde, ekranda konuşuyoruz da, yazılım üzerine konuşmuyoruz bak evet. tamam mı? Öte dünya inanmıyorsun. Dolayısıyla bir kutsal metni de atıfla anlam değer dünyayı üretmiyorsun. Ama bir anlama ihtiyacı var. Anlam ala, anlamsız olmaz. İnsan metafizik bir varlıktır. Bedenimiz fiziktir de insan metafizik bir varlıktır. Sen bir anlam değer dünyası üreteceksin. Şimdi bunu neyle ürettiler? Almanlar yaptı bunu. Yani şimdi şeyden başla. Bak, e, Nift'in fiziğini kurduğu zaman hemen karşısında yaşarken Vico e, başka bir e, bilim kurdu. Neuva Sainte ve bu Kant, Herder, Hegel'den Dilteye kadar gelemiştir. Tarih. tarih, Modern insanın, özellikle Avrupa'yı dinidir, ideolojisidir. Anlamı oradan türetiyor. Tarihten kastınız? Bir milletin toprakla girdiği ilişki ve onun geriye doğru ne kadar gidiyorsa. Yapıp ettikleri. Tabii tabii tabii. Anlam oradan türetiliyor. Tarihselcilik diyor buna Popper değil mi? Anlamların yıkıcılığı da buradan geldi zaten. Şimdi bak edisyon kritik diye bir şey vardır bizim sahada. Edisyon kritik nedir? Metinlerin diyelim ki bin yıl önce yazılmış bir metnin sağlıklı bir şekilde... Ortaya çıkması değil mi? Matematik, metin, edisyon kritik diyoruz az tahkik diyoruz. Tenkitli metin, eleştiren evet. metin diyorlar. Ha. Şimdi bunu niye? Bunu Almanlar icat etti. Niye? Çünkü anlamın tarihsel sürecini... ...yazılı kaynaklardan hareketle takip etmek için. Hmm. Ve edisyon kritiklerinin özelliklerinden bir tanesi... ...metnin doğru okunuşu yanında yanlışlarını da aşağıda yazarsın. Çünkü yanlışlar da doğruya giden kısmi doğrulardır. Hepsi anlamın bir parçasıdır ya. Anlamda doğruluk ve yanlışlık aranmaz. Çünkü sizin yanlışlarınız da anlamınızın bir parçasıdır. Dolayısıyla bakın belli bir kabul sizin tüm yapıp etmelerinize nasıl sirayet ediyor. Yani onun için Hegel'in tarih felsefesini kurması, tarihsel vurgular falan bununla alakalı geriye doğru ne kadar gittiler işte eski Yunan hatta pre-sokratiklere kadar falan orayı merkeze alıp tüm bunlar bunlarla alakalı demek istiyorum. Eyvallah. Ya. Bu şeyi tabii merak ettim. Dönüş, dönüşte belki oraya sormam lazım hocam o barbarlıkların tesadüf değil dediniz ya geldikleri yer itibaren sonra nasıl onu terbiye ettiler ya da terbiye etmiş göründüler terbiye ettir, ettiler onu. başkaları terbiye etti yani şunu için buna girdim ideolojileri dikkat almadan çağımızın kanalik metinlerini ya da kanalik Anlayalım. olmamayı tespit edemeyiz Hı. vaktimiz bitmiş reklamdan sonra hocam tam buradan devam edelim tamam. bugüne doğru belki biraz daha hızlı tamam. geliriz reklamdan sonra burada olacağız bekliyoruz Efendim yeniden merhabalar. Soruların peşindenin son bölümünde karşınızdayız. E, vakit, sözü hiç uzatmadan hocam hemen gireyim ki e, yetişebilelim. E, i̇deolojiler, kanonik metin, e, bakayım birazdan yazacaklar arkadaşlarımız, e, üretebilir mi? Evet. E, olacak altyazımız. Buradan devam edelim. Şimdi bir kere ideolojileri nasıl tanımlarız? İdeoloji bir savaş psikolojisidir aslında. Modern insanın savaş psikolojisi ne demek? E, yaşama tutunmak. Ve varlığını idame ettirmek için geliştirdiği yapılardır. Karşılaştığı yapıya karşı. Çünkü öte dünya inancını kaybetmişsin, bu dünyadasın ve bu dünyada yaşamak zorundasın artık. Dünya görüşleri niçin ideolojiler? Dünya görüşü üretirler. Dünya, bu dünyaya ait görüşlerdir bunlar, ideolojiler. Yosa savaş psikolojileridir. Yaşamaya tutunmak, varlığını sürdürmek. Evrim teorisinin iz düşümü gibi düşün. Tamam mı? Ee, zaten e, tarih şey, Darwin'in büyük oranda e, evrim teorisini, Hegelci tarih felsefesini e, imite ederek, yani, taklit ederek oradan esinlenerek e, kurduğuna dair bir görüş de vardır. Yani doğanın da tarih gibi geliştiği e, ilerlediği, başkalaştığı farklılaştığı şeyine dayanır. Neyse oraya geçmeyelim. İşte ideoloji benim kişisel yorumuma göre bir savaş psikolojisidir. Modern insanın yaşama tutunmak için, bu savaş illa başkalarına karşı yapılan değil, bizatihi yaşamın kendisiyle girilen bir kavga, bir savaştır. Hem yaşama tutunmak, varlığını sürdürmek, idam ettirmek için ve bir bu dolayısıyla bir güç kültürüne dayanır. Dikkat edin bütün ideolojiler güç kültürüyle işgürülüyor. Kapitalizmi de, faşizmi de, efendim, liberalizmi de, nazizmi de hepsi güç kültürü üretir. Ve yine çatışmalar dikkat et semboller üzerinden gider. Naz, gamalı haçtır, öbürü bilmem hürlük, özgürlük bayraktır, öbürü bilmem nedir. Hep e, semboller üretirler ve semboller çatışmasıdır büyük oranda. E, yapı bu şekilde gider. Dolayısıyla e, bu parçalanmışlık içerisinde esas mesele bir güç e, nedir kültürü olduğu için bir e, çatışma alanı, bir yaşama kavgası olduğu için bir savaş pis olduğu için teorik bilgi ya da şu bilgi bu bilgi pek bakılmaz aslında. Bu da bak bir örnek vereyim dedim biraz teorik konuştuğum farkındayım. Şimdi bilim felsefesi dersleri okuturken gençliğimizde malum bilim felsefesinde çeşitli teoriler var. Özellikle 1860'tan sonra oktetişi geometriler ortaya çıkıyor, Maxwell'in elektromanyetik teorisi çıkıyor, sonra malum nedir, evrim teorisi gelişiyor, akabinde relativite, kuantum filan. Çeşitli bilim felsefesi tutumlarını okutuyorsunuz. E, Viyana çevresini okuyorsunuz, okutumunu unutuyorsunuz. Okuyorsun. Ama bir de 1917 Ekim devriminden sonra Sovyetler kuruluyor ve orada bir bilim felsefesi anlayışı gelişiyor. Özellikle e, nedir onun adı? Boris Hessen diye bildiğimiz bir e, bilim adamını geliştirdiği. Ee, Marksist teori açısından bilimi Newtonculuğu okuma. Şimdi bununla ilgili meşhur 1931'de Londra Bilim Tarihi ikinci Bilim Tarihi Kongresinde verdiği bir tebliğ var. Newtonculuğun sosyoekonomik kökleri diye. O kadar etkili oluyor ki o Bilim Tarihi Kongresine gelen hemen hemen Avrupa'da tüm bilim tarihçileri Marksist olarak çıkıyorlar ee, şeyden toplantıdan. Bu metin bir bakın düşün Türkiye'de bu metin yok. Ben bunun Tek bir Amerikan Koyni Kütüphanesi'nde. O zaman henüz daha e, demir perde yıkılmamış, soğuk savaş bitmemiş yani. Amerikan Koyni Kütüphanesi'nde var. Tek nüstası. Düşünebiliyor musun? İstettim göndermediler. Hani bilgi çağında yaşıyorduk, her şeyi açıktık? Hikaye. Çünkü her ideoloji kendine zarar verecek bilgiyi izin vermez. Yani teori kendisine uygulanmaz yani kendisine uygulanmaz. Yani mesela şöyle basit bir örnek, her şey hiçtir. teorik tutumu kendisine uygulandığında o da hiç olur. Hiçbir teori kendisine uygulanmaz. Dolayısıyla e, şey, ideoloji bir teorik duruş olarak e, kendisine zarar verecek bir şey izin vermez. Halbuki aynı şey çerçevede Gurasman'ın Polanyalı e, metni biraz daha şey görünüyor. Daha dolaşımda olabiliyor ama Soğuk Savaş sonra tabii hepsi ortalıkta dolaşıyor. Dolayısıyla ideolojilerin kanonik metin üretmeleri ancak o ideolojik uzayın imkanlarıyla sınırlıdır. İdeoloji neydi Teoman Hoca'nın tanımıyla? Kapalı devre çalışan felsefe verim sistemleriydi. Yani kapalı uzay artık açık değil, dondurmuş kendini. Gerçekliği belirli bir zaviyeden yorumluyor ve bu nihai yorumdur diyor. Mutlakçılık bir perspektifi var. İşte bu bilimsel ideoloji de olabilir. pozitivizm olabilir, Marksizm olabilir, İslamcılık olabilir. Fark etmez yani. Tüm ideolojik tutumlar, dünya görüşüdür bunlar. Bak, geri gelmişken söyleyeyim. Hayat görüşü değildir. Mesela bugünkü İslamcılık da bir dünya görüşüdür. Hayat görüşü değil. Arada çok ciddi bir fark var. Çünkü hayat görüşü ne demek? Bak dikkat edersen Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime El hayatü dünya vel ahire ayrımı var. Dünya bir sıfattır İslam. Düşünce geleneğinde. İsim değildir. Onun için geçici kabul ediyorsun. Sıfat değişir çünkü sen bunu beyaz yapar. Beyaz bardak, siyah bardak, kırmızı var. sıfatını değiştirirsin. Ama nesne, mevsuf hep aynı kalır. Değil mi? Hayattır esas olan. Dünya, buradaki dünya, yakın dünya. Ahiret, öte dünya, gelecek dünya anlamına gelir. Dolayısıyla İslam'ın bir hayat görüşü vardır. Öte dünyayı da dikkate alarak... Eee... ...iş görür, gaybı da dikkate alır. Gayb. Şimdi batıda kilise gaybı teslim ettiği için... ...kilise ortadan kalkınca gayb da ortadan kalkıyor. Bizim geleneğimizde böyle şey ki, bizim geleneğimizde gaybın bilgisini Hz. Peygamber veriyordu vahiy ile. Hz. Peygamber öldükten sonra gaybın bilgisi... ...metinde ifade edildiği kadar ulemanın yorumuna açıktır, o kadar. Kimsenin gaybın irtibatı yok artık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Tamamen... ...dünyevi bir şeye dönüyorsun. E, bu dünyada tutunmak için, bu dünyada e, varlığını idame ettirmek için yaşamaya başlıyorsun. Ve buna tehdit olarak algıladığın her şeyi yok ediyorsun. Artı bir de elden geldiğince daha iyisine, daha çoğuna, daha iyisine, daha çoğuna gidiyorsun. İşte bugün dünyayı işte bilmem kaç aile yönetiyor diyorsun. 100 liranın 99 lirası bilmem nerede oluyor. Hiç bundan rahatsızlık duyan oluyor mu? Çünkü işin içerisinde yatan, zeminde yatan anlam değer dünyası böyle kavga... Aslında cümlenin yanlışlığı doğru ile alakalı değil Yusuf. O cümleyi kimi ile alakalı. Çünkü cümlenin doğru ve yanlışlığı hepimizi bağlar. Sultan sanda, kral sanda, devlet başkanı sanda, vatandaşsan sanda bağlar. Ama biz ne yapıyoruz? Cümleyi ben söylüyorsam doğru, sen söylüyorsan yanlış. Evet. Onun için sembol müca güç sembolleriyle işlerin yürüdüğünü görüyorsun. Böyle bir yerde metinler. Kanonik metinler ideolojik olur ancak. Bir parantez hocam. Biri çıkıp dese ki dinler de böyle. Ne diyeceksiniz? Dinler de böyle mi yapıyor diyeceksin. Biri bunu dese. Ne, ne, ne dese yani? Ee, i̇deoloji üzerinden kendisine yönelik tehdidi e, yok eder e, dediniz ya. Evet. Dinler de böyle yapıyor dese birisi. Burada mesela tabi çok güzel de bir sorudur bu. E, hiçbir sistem mutlak özgürlük vermiyor insanlara aksiyomlar her sistemin aksiyomları var önemli olan insanlar çizdiğin dairenin geniş çapıdır hmm. daire var ne kadar çap çiziyorsun yani e, sen çizdiğin çerçeve içerisinde insanların kendini ifade etme yaşama kendini gerçekleştirmesi ne kadar olanak sağlıyorsun ürettiğin artı değeri ne kadar paylaştırıyorsun bir bak bakayım Osmanlı'nın tecrübesine. Kendi dönemi bakımından söylüyorum tabii mükemmel değil ama kendi dönemi bakımından bir de bak bakayım bugünkü yapılara. Eyvallah. Bir de tabii gramer açısından meseleye yaklaşmak lazım. Önerdiğimiz ne? Ben senin dil bilgisine bakarım. Onun pratik uygulamaları tekil uygulamalarında problem olabilir. Aynı ayrı bir konu. Ama bugün içinde yaşadığımız gerçekliği Allah aşkına şöyle bir bakalım ya. Eleştirinler bile bu gerçeklikten pay almaya çalışıyor. Herkes kredi kartı sayısını artırmaya çalışıyor. Herkes daha rahat yaşamanın peşinde. Yani 10 bin liralık 20 bin liralık gravat, gravat takarak ne İslamcılık yapabilirsin, ne sosyalizm yapabilirsin, ne komünizm yapabilirsin. Ne insan kalabilirsin diye ekleyeyim. Sertleştim. Yani o, ya tabii şimdi ona girersek benim kapitalizmle alakalı bir afrizmatik manifestom var biliyorsun. Yani o ayrı bir konu, uzun bir konu. Onun üzerinde konuşacağım. onun başlığı? Ee, Kapitalizmin e, temel ilkeleri diye böyle Hı. yayınlamıştım onları. Ee, orada çok ağır ifadelerim de vardır. Tamam, dolayısıyla İslam, e, insanın anlamını ıskalamadan ona en geniş daireyi çizdiği için e, ideolojiler etrafında yaptığınız tanımın dışında kalabilir. Yani Bu şöyle anladım. bir dil çok sofistike bir gramer'e sahip olabilir. Ama argoya da imkan vermesi lazım. Evet. bir teşbih yapıyorsan bütünüyle argoya kapitalizmin yaptığı gibi anlamı evet. ortadan kaldıracak bir sınırsızlık kapitalizm argoyla grameri eşitliyor o da kar getiriyor o da kar getiriyor çünkü argo var bir de ama belli bir yerde var argo e, karı Minim. baltalayacak bir şeye dönüşürse argoyu yasaklar ol. Emin oldu. yani bugün özgürlük diye bize sunulan şeyler kapitalizme zarar vermeye başlasın Hepsini kendi yasaklar. Yani başörtüsü kapitalizme büyük kar getirecekse bizzat kapitalizm tarafından zorunlu kılınır. Buna emin ol. Ama bu zorunlu kılmak dini fermanlarla falan değil belli bir medya grubuyla, belirli bir moda mod modayla, var. belirli bir efendim e, psikolojik ortam e, oluşturularak yapılır. Bugün gene vardı hocam sık sık. Sektör olmakla getirdiğin yani şöyle hippiler 60'larda yırtık Köt giyerek kapitalizmi proteste ettiler. Kapitalizm çok zeki bir sistem. E, defolu kumaşları satmak için bunu çok iyi kullandı. Müthiş paralar kazandı oradan, değil mi? Yani o açıdan buna dikkat etmek lazım. Karşımızdaki sistem çok tırnak ile şeytani bir sistem. Bilim çok zeki ya. Yani. Bilimcilikle benzeşiyor. Bir Her şeyi tarafıyla. kullanır. Dini de eğer din kar getiriyorsa sistemin çalışmasına destek veriyorsa. ...senden daha dindar olur, bundan emin ol, şeriatı bile getirebilir. Halanca markette kurban kesilir. Neyse, neyse. Yani kapitalizm öyle bir sistemdir ki... ...sanat önce zarar ettiği için tatil hakkını vermez. Bu meşhurdur. İngiltere'de tatil talep edildiği zaman... ...bizzat İngilizlere... E, ...tatil yapmak zenginlerin hakkıdır, siz çalışacaksınız diyen adamlar... ...bir süre sonra tatil çok çeşitli nedenlerle, onun için diyorum hep... Marx'ın yazdıklarını ya da o çizginin yazdıklarını çok iyi okumak lazım Batı'daki zihniyeti teşrih etmek bakımından müthiş bir diseksiyondur bir anatomik incelemedir o. Tatil meselesi gündeme geldiği zaman bu sefer nasıl tatil yapacağını da kapitalizm tayin ediyor. Bak onu da karar dönüştürüyor. Çünkü Nereye gidecek? Tabi. Yani sistemin e, bu sistemin tabiatı bu. Sürekli sektörler üreterek e, karı arttırarak e, sistem içerisinde kalman kaydıyla neye karşı çıkar? emin ol burada e, şu din bu din şu ideoloji bu ideoloji değil sistemin e, mekanizmasına çomak, çomak sokan kim olursa olsun tokat atarlar bunun şu dinle bu dinle alakası yok e, karşı çıktıkları bir sistem sistemin çalışmasına imkan veriyorsa desteklerler desteklenir bu da işin bu da çok böyle planlı programlı yapılacak bir şey değil sistemin tabiatı bu zaten demek istiyorum. Böyle bir ortamda kanonik metin olmaz. Olan kanonik metinler de e, bu popülerliği, bu üret, tüketim kültürünü artıracak metinler olur. Ya Yusuf dürüst olalım, kanaat tarım toplumunun ürettiği, orada işe yarayan bir kavramdır. Sen kanaati, kanaatkar olalım. E, ya bizim alışveriş yapmamız lazım. Nasıl reklam yapılıyor? Bir reklamlara bir bak bakayım. Tüketeceksin, devamlı tüketeceksin. Daha fazla alışveriş yapacaksın. Şu kadar kazanacaksın. Demiyor muyuz? Sen eğer kanaati kapitalist sistemi engelleyecek, liberal sistemin mekanizmi bozacak şekilde, ister Müslüman olarak ister başka fark etmez, Budist olarak savunursan eleştirilirsin. Kanaat, rızık. Rızık kavramı arkayık bir kavram onun için. Bunu tabii doğrudan eleştirmez ama öyle bir dil geliştirir ki, sigorta... Değil mi? Yani dediğim bunlar çok kasti. E, Alavera dalavere yapalım, kumpas kurulum değil. Sistemin o dedik ya balon gibi şişer. O sistem içerisindeki parçalar bütüne uyarlanır. Bütün tarafından onlar işgal edilir. Kendine benzetilir. Gayet doğaldır bu. Yani İslam'ın temel ahlaki değerleri. Bunun üzerine oturup çalışmak lazım. Kapitalist sistemin karını engellediği zaman ona karşı çıkılır. Eğer onları destekliyorsa alkışlanır merak etme. yani Burada mesele basit anlamıyla bir din, ideoloji, kapitalizm, İslam meselesi değil. İslam kapitalizmin bir motoru haline gelirse desteklerler. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ramazan eğlenceleri, iftar sofralarının... Her türlü şey yapılabilir. Yani daha büyük ölçekte bakmak lazım meseleyi demek Eyvallah. istiyorum. Din bir psikolojiye dönüştürüldüğünde kapitalizmin içine gelir bugün insanları kontrol etmek bakımından yani dünyada geçerli olduğu için yani dini bir hayat İslam'ı mesela ben İslam açısından hayat görüşünden çıkartıp dünya görüşüne dönüştürmek ve o dünya görüşünü temsil eden farklı fraksiyonlar oluşturmak gayet karlı bir iş. Tam da bu yüzden bugün kanun hükmü olmaz diyorsunuz. Yok zaten. Yani sen gösterebilir misin bana? İdeolojik parçalanmışlar o kadar yüksek ki bak e Devletin kurucu metni olan e, nutuk bile kanonik metin değil bu ülkede. Hocam çünkü yanlış bir tarih anlatısı var. Yanlış ya da doğru. Tartışmalı daha doğru. Hiç önemli değil. Abi devletin hakim gücü bu metin üzerinden gitmiyor mu? Kurulmuyor işte. Hmm. Necip Fazıl kanonik bir metin değil. E, nazik met değil. İdeolojik kampların kanonik metinleri. Peki burada o zaman şimdi dar cemaat, dar yapılar... İşte müzekkin nüfus dedik geçen hafta ben demiştim. İşte bunu okuyan büyük bir kitle var bugün Türkiye'de hala. Kim? Müzekkin eşref olurumiyinin, müzekkin nüfusunu okuyan büyük bir kitle var hangi, hala da okuyor, satılıyor. Şey, hangi gözde okuyor? Yunus Emre herkes okuyor biliyor musun yani bir Türkiye'de? Sonuç hangi gözde olsun. okuyor? Ben öyle Yunus okumaları var ki o şey Yunus herhalde ya Marx'ın talebesidir, ya Marx Weber'in talebesidir, ya Hegel'in talebesidir, kendi ee, anlam değer dünyası okuyabiliyor mu? Yeni bir Yunus yeni bir Yunus üretemiyorsun. Ama diyorsun tarihteki Yunus'u kendine benzetmeye çalışıyorsun. Ona da haksızlık, kültüre de haksızlık. O Yunus'u sen dünya hayat görüşünü, temel kavramlarını, temel aksiyonlarını dikkate alıyor musun? Almıyorsun hatta alamıyorsun belki de. Temas kuramıyorsun. Ya bilgi bakımından eksiklikleri kastetmiyorum. Kastilik de var yani. Öyle bir şey beddetten anlatıyorsun ki hiç alakası yok. adamın 1900 medreseler kalkıncaya kadar fıkıh kitapları medreseler okunan bir adamı nasıl yorumluyorsun mesela? Ve hiç kimse burada Efendim ben bir yöntem var bilimsel bir yöntem değil ideolojik işte ideolojik yöntem her şeyi tarımar ediyor parçalıyor hmm. şimdi Bak bu her tarafta böyle şimdi ben Ürdün'de Yüksek lisans çalışmalarım için gittiğimde Oradaki Şeriat fakültesinde tefsir derslerine girdim Hem Arapçam ilerlesin hem de işler nasıl yürüyor? Dersi veren İhvan-ı Müsliminin e, mensubu bir hoca. Özellikle vurguluyorum çünkü konu onunla alakalı. Tefsir anlatıyor İslam tefsir tarihi, tefsir yöntemi. Biz de din bekliyoruz. Fizden Kur'an ne zaman gelecek? Çünkü bizim zamanımızda en böyle etkiliydi. Fizden yok. Listede. Hiç yok, hiç bahsedilmez. Sene sonuna doğru el kaldırdım ben. Dedim ki. Sene kaç çok acır. 1990. 90. Dedim ki Sayın hocam Fizden Kur'an. Baktı böyle güldü. Fizler bir tefsir değildir dedi. Nasıl tefsir değil dedim ya. Tefsir, tefsir bir ilimdir. Bir yönteme göre yapılır dedi. Fizler bir Müslümanın, bir Müslüman enteleği, Kur'an hakkındaki düşünceleridir. Bunu söylemek. Onun için dedim Yok, özellikle ihvan müslüman ileri gelenlerinden biri. Şimdi biz bunu, anlatabiliyor muyum mesela? Yani ideolojik olan bir yönteme tabi değil. Kendi yöntemi var zaten. Onun için her şeyi hızlıca kullanıp... E, eskitiyor. Ve dikkat et psikolojik bir güç veriyor. İster Pakistan kökenli olsun, ister şu, hangi kökenli olursun olsun, metinlere bir bak İran kökenli. Ne kalıyor geriye? Psikolojik bir iz kalıyor ve unutulup gidiyor. Bir tür şeye benziyor bu Yusuf. Ee, son derece estetik e, mutfak kültürüne hakim bir lokantada yemekle fast food yemek gibi e, büfede yemek gibi bir şey bu yani tıkınmakla kanunu duymak arasındaki fark gibidir öyle Şimdi. ama o gün işime yarıyor hocam yani o usule göre yapılmış tefsirden ha, benim işime yaramayan güzel güzel alıyorum tamam ama onun üstünde bir şey olması lazım üstünde bir şey varsa bir çatım varsa altında işe yarar olanların hızla eskitilmesi bir tehlike arz etmez zaten ki olacak ama sen esas onu kılmışsın ilke haline getirmişsin onu kastediyorum. Bu bir şey bak, doğurmuyor. Öyle, öyle doğursaydı. Türkiye örneği. Türkiye örneği. Türkiye'de Anadolu'nun ve Balkan'ın yeri geldi ecdat ecdat diyorsun. Türkiye'de üretilen fikriyatın hangi cenahta olursa olsun ne kadarı Anadolu ve Balkan tecrübesine dayanıyor. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet tercümesine dayanıyor. Sömürgü olmuş İslam dünyasındaki ülkelerde üretilmiş kendi bağlamında son derece anlamlı ve işe yarar fikirleri alıp burada uygulamaya kalktık. Kök saldı mı? Görüyorsun şimdi neler oluyor? İnsanlar nasıl dökülüyor? İşte bak işe yaradı ama... E, günü bak, kurtardı ha, ama? Şimdi, günü, haberdar olmak başka bir şey. Entelektüellerimizin bu konu uzmanların bilmesi başka bir şey. Ya benim hastalığımın çaresi... Benim tahlillerimin, benim filmlerimin sonucuna göre verilmeli. Başka bir kültürün e, tahlillerini bana uygulayamazsın ki. İste Tahran'a bakıyorsun, İslamavat'a bakıyorsun, Tunus'a bakıyorsun, Mısır'a bakıyorsun. Peki bu toprakların tecrübesi ne olacak? Niye Elmalı gündemimizde değildi? Daha yeni yeni geliyor. Hmm. Olduğu gibi olmasın. Oradan hareket ederek bir şey üret. Yani bu toprakların bir tarafıyla işte Anadolu'da üretilmiş İslam şöyledir. Peki bunu üret. Bunu yasakladın. Bunun... Ee, Nesiller arası aktarıma girmesini engelledin. Ama çıkıp Anadolu İslam'ı şöyle, Anadolu İslam ya yani Onu bile öğretmedin ki sen. İnsanlar da dolayısıyla e, ilaçlarını başka yerlerden aldılar. İhtiyaçları başka yerden giderler. Ne dedik? E, bir insan üşüyorsa kendisine verilecek hikaye hepsi giyer. Nereden bulursa? Bir Kötü el bunu olsun. organize etti diye bir yorum vardır. Ona katılır mısın? Ya böyle e, tek bir el bunlar hesap... Böyle bir şeydi Bu bütünün doğal fonksiyonları. O bütün içerisinde elbette belirli insanlar bunu kasti yapmış olabilirler. Hmm. Ee, ama... Doğal yapı ona doğru evrildi. Anadolu'da oluşturulmuş o bin yıllık İslam... Edebiyatı kaldı sadece. Anadolu irfanı lafı kaldı. Onu çünkü nesiller arası aktırma sokmadık ki. Onunla ilişkin yeni metinler üretmedik. Efendim, e, bunu de derslerde konu kılmadın. Yani nesiller arası aktaracak, davranışa dönüştürecek... Düşüncenin kılcal damarlarına refleksif kültüre dahil edecek bir şey yapmadın ki. Örnekler haline dönüştürmedin. Eklem Törenlerde onlara yer vermedin. Belirli ideolojik öbekler haline. Ya, ya neyse oralara girmeyelim bir sürü sıkıntı çıkar. Dolayısıyla ideolojik e, tutumlar e, bir tür kümesler oluşturdu. Ve her kümes kendi kanonik metinleri ne oluşturdu? Daha düne kadar kitapçılara gittiğin zaman A şairin kitapları orada olmazdı ya da A yazarın kitapları orada. Hala öyle yerlerde var, değil mi? Böyle bir parçalanmışlık içerisinde üst yukarıdan insanları bir araya getirecek o anlam değer dünyasını bir arada tutacak metinleri nasıl edeceksin? Burası işte biraz tuhaf hocam yani şey olarak elmalı örneği verdiğiniz diye söylüyorum meclis böyle bir şey yapılsın değil mi? Karar veriyor. Türkiye'de İlmalı'nın bir tefsir ısmarlanması. Ya o yeni kurulan devletin bir siyaseti bunu yapabilir. Devlet isteyebilir. Buna canım. rağmen bu metin Türkiye Müslümanları da İslamcıları eliyle masada tutulmuyor. Başka bir yerden başka ya bu, elbiseler. Onunla alakalı değil sadece. Felsefe sözlüğü üzerine konuşmuştuk. Türkiye'de biri kalkıp büyük bir felsefe sözlüğü hazırlıyor. Ama gündemde değil. Felsefecilerin de gündeminde değil. Evet. Yani o kültürel sürekliliği koruyamıyoruz. Onun nedenleri üzerine konuşmuştuk. Yani bu sadece tefsirle, hadisle falan falan değil. Hmm. Yazarlarımızla da alakalı. Bir grubun okuduğu yazarları değerleri okumuyor. Halbuki hepsi Türkçenin ifadesi. Yani şiir, farklı perspektiflerde farklı dünya görüşlerine mensup insanların yazdığı şiirler sırf Türkçe zevki açısından bile okunabilir. Ya Turgut Uyan'ın şiirlerini niye okumayayım ki? Ya da biri Sezai Karakoç'un şiirlerini niye okuması? Okunmuyor değil mi? Daha düne kadar okumadın. Yeni yeni bunlar artık hatırlarsak. Görevdir. Şiir ama... de en azından artık. Aa, yok artı ama yok yok bu yavaş yavaş kırılıyor dedik zaten geçen bir oturumumuzda. Yani şöyle e, bu yapıyı kuramazsak hatırla bunu da konuştuk. Bu yapıyı kuramazsak farklı anlam değer farklı gaistik yapılar ortaya çıkarsa millet farklı milletler ortaya çıkar demiştik hatırlarsın. Evet alt grupların olması başka bir şeydir. Herkes aynı tornadan çıkmış gibi düşünsün, giyinsin onu kastetmiyorum. Ama bir milleti, bir kültürü yukarıda birleştiren, bir arada tutan yapılar var. Almanya'ya bak, Almanya'da farklı gruplar yok mu? İngiltere'de farklı gruplar yok mu? Ama bir çatı. E, yaşadık canım oralarda biliyoruz az çok yani. Ama neticede bir çatı var ya. Onun için bir Fransız entelektüeli en nihayetinde Fransızdır yani. Fransa'yı gözden çıkartmaz demiştim ya hatırla. Evet. Ben tabii şimdi vaktimiz bitmiş hocam. Şeydeyim son söylediğiniz yerde tam o sebeple tarif ettiğiniz sebep dolayısıyla artık bugün kanonik metin. En azından e bizde yok. Bizde yok. Batı'da var ama değil mi? Ee, i̇ncelemek geliştim. lazım tabii yani. Benim tek tek bakmak lazım. Hmm. E vardır büyük ihtimalle. Yani varsayıyorum tabii. <gülüyor> var mı yok mu? Yani şimdi bir Alman... E İçişleri Bakanı konuşma Hegel'e atıf yapıyor. Bizde Taşköprüzade atıf yapan erini görmedik ya da Monla Fenari'ye ya da hatta İbn Sina'ya, Farabi'ye. Vallahi yani. Fenari derken hocam şey bakanı takip ediyorum şu anda ya da siyasetçiyi. Neyse ben biliyorsun günlük siyaset ee, biri değilim. Hocam vaktimiz bitti, e, sona geldik. E, kendi adıma epey e, e, not aldım, epey şey netliğe kavuşturmuş oldum. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Diyelim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, haftaya görüşmek dileğiyle diyelim.